podcast için buluştuk burada. Ama ne için buluştuğumuz daha önemli. Evet. Bugünkü e... konumuz aslında genel olarak Seyfettin Efendi. özel bir konuğumuz var. Özel konuğumuz da Seyfettin Efendi'nin e, yazarı, yaratıcısı Devrim, Devrim Kunter. Devrim hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün senin e, abuk sabuk çizgi romanlarından <gülüyor> <var şimdi>. <gülüyor> Evet. <gülüyor> Bilerek Hiç. abuk subuk dedim ki hani böyle bir millet merak etsin. Bu arada bunu getireyim bari. Yo şey aslında zaten. fena değil. Bence TRT'ye dizi olur ondan. <gülüyor> Hayır yaptılar. Sanırım TRT'de öyle düşünmüş. <gülüyor> TRT ve Kudret Sabancı da öyle düşününcene evet. belki. Filinta izleyenleriniz varsa konuya çok yabancı değildir diye düşünüyorum. Çok kötü <gülüyor> oğlum Filinta. <gülüyor> çok geç yani ya. Efendim devrimin... Ee, Seyfettin Akademisi'nin yeni kitabı çıkacak. Üçüncü cilt geliyor. Üçüncü cildimizin adı ne? Üçüncü cilt Tesla silahı. Şeyi de söyleyelim, bu podcast'ı biz aslında iki yıl evvel evet, filan... Evet, daha ilk cilt çıkacağı <gülüyor> zaman. <gülüyor> Çıktığı zaman yüksecektir. <gülüyor> evet. Ama ya bir sürü şey girdi araya. Ben... Geç olsun da güç olmasın. Sen hasit, Bodrum'a gittin, e, ben bir taşıdım, geldim, bir daha geldim, gittim, <gülüyor> gittim falan bir sürü şey oldu. Evet, araya bir sürü şey girdi. Ama en azından 3. cildin öncesini bir şekilde denk getirebildik <gülüyor> bu sefer. 3. cilt demişken raflarda ne zaman yer alıyor? Müj i̇şte. Müjdeleyi haberi ne zaman verebiliyoruz? Herhalde bu buarı, Bu hafta sonu olacak. yayınlamış oluruz herhalde. Aslında olmaz ya. Belki bilmeyen vardır. Olmaz diye tahmin ediyorum. Sonuçta bizim podcastlara tahmin edip de şey takip Hat edip de, bizde yani, tahrip edip de, <gülüyor> tahmin edicek, tahmin ediyor podcast, değil mi diyor? Bunları kesin şundan bahsediyor. Neyse konuyu çok dağıtmadan Seyfettin Efendi'ye geçelim miyiz? Biraz başlasın aslında böyle bir hani bir genel bir tanıtım Hadi. gibi. Ya evet, diyeceğim nereden, nereden çıktı? Hani... Sen, Sen benden çok yaşlısın. <gülüyor> ya aslında. Şöyle de bir şey var, aradan zaman geçince, nereden çıktığını ben de unutuyorum. <gülüyor> böyle bazen eski röportajlara bakıyorum, aa evet doğru öyleydi falan diyorum. Şeyle yapmıştık, kayıp röportumdan da röportaj yaptık. Mesela Esat karakteri nereden çıktı Hı -hı. diye o tek tek sorarken şey. Ya Esat öyle bir karakter ilk başta e, kadını casus yapacaktım ben. Hı -hı. Fem fatal olsun, bir kadın casus Hı -hı. olsun diye ondan sonra, sonra onun rollerini değiştirince Casus Erkek Olsun diye karar verdim. Fakat onun aslında tarihi şeyi var. İngiliz Kemal. Hmm. Unutmuşum ama aklımdan çıkmış. Röportajda <gülüyor> sorarken ya öyle yoktu işte o, o rolde ona verdik falan dedim. Sonra aklıma geldi. Toparladım. Yok o İngiliz Kemal. Hatta İngiliz Kemal'in gerçek adı kim diye soruyor muyuz? tam yeni kitaptan bir tane hediye edelim. Tamam o zaman şöyle evet. yapalım. Gerçekten İngiliz Kemal'in gerçek adını ilk mesaj atan dinleyiciye yeni kitaptan bir tane edeceğiz. 5 dakika sonra mesaj atmayı bırakır insanlar o zaman. Fark etmez. <gülüyor> Kimin ilk mesaj attığını kimlerden bilecek? <gülüyor> <gülüyor> ya yani aslında işte böyle bir dedek, yani Sherlock Holmes işte <gülüyor> <gülüyor> poğanın Sen, sene kaç? 2000'ler falan. ilk yani <gülüyor> benim yapmak istediğim zamanlar. O zamandı. Yine çizgi roman düşünmüştüm. Tabi o zaman tek şey Yardımcısı bu fiziksel olarak zayıf olduğu için İsmail gibi bir pehlivan olacaktı ondan sonra. ilk hikaye de öyleydi yani o İsmail ve bununla ilgili bir hikayeydi. Sonra unuttum aradan yıllar geçti falan. 2009-2010 gibi bunu ben bir hikaye olarak yazmıştım. Çizgi roman yapacak halimizi bu sefer kısa bir hikaye yazdım ama o da daha komik hikayeydi. İlk yazdığımda da çok fantastik öğeler vardı. İkinci yazdığım daha böyle mizahi bir şeydi. Sonra ya ben bunu çizgi romana çeviririm Çizgi romana çevirirken de şimdi baktım mesela o çok önemli bir şey. Çok e, örneği yapılmış şeyi yapmamak lazım. Yani Türkiye'de yapılmamış olabilir. Türkiye'de yapılmamış olması muhtemeldir. Yani zaten bizde her tür çizgi roman çıktığında Türkiye'de ilk, Türkiye'de tek falan da çıkar. <gülüyor> Klasik. Her, her şey <gülüyor> sadece çizgi romanda dahil bir şey değil. Film olduğu zaman... İşte benim dahil olduğum animasyon sektöründe sürekli zaten Türkiye'nin ilk çizgi filmi yapılıyor zaten uzun metraj. Bir Tabii. onu şeyde kırdık galiba. Türkiye'nin ilk korku filmi demiyorlar artık. Evet. <gülüyor> bir 20-30 tane çekilecek. Öyle ya, bir şey var. Ya benin 6.sı mı 7.sı? 6. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden işte bu farklı bir şey olsun. Yani çünkü fantastik işte Martin Mister, Türkiye'de çok Hı -hı. iyi bilinir. Dylan dok o da dedektiftir. Fantastik olaylarla oluşur. O yüzden bunu e, fantastik değil de işte bilim kurgu ve biraz daha böyle gerçek dünyaya yakın. Hı hı. Yani bilim kurgu kısmında biraz uçuyoruz. O, yine fantastiğe gidiyoruz oradan mutlaka ama bir yöne çekmeye karar verdim. E, bir de tabii dönemi tam o zamanlar düşünüyordum. O da tam aydınlanma dönemi. İşte hurafedir, şey bilim hı hı. yani dünyada da tam bilinmiyor. Yani biz e, işte... Freud var psikanalizin kurucusu. Jung hafif ruhsal olaylara falan evet, gidiyor hı hı. yani. O, onun ayrımını tam yapamıyorlar. Psikiklik. O da bir gerçek bilim hı. midir? Var mıdır? Yok mudur? Tam o döneme, tam bizim de işte o Osman'dan Cumhuriyet'e geçiş... Muğlak bir dönem. Her şeyin muğlak olduğu evet, dönem. Evet. Yani bilim de karar verememiş. Bu gerçek mi değil mi? O döneme uygun olarak bu adamların bir de şimdi dedektifsin, akıl, bilim yolu falan diyorsun. Öbür taraftan Hortlak'la görüşüyorsun. O Mantık olarak da çok doğru bir şey, yaklaşım değil. O yüzden böyle bir dünya yaratıp o, o dünya içinde diğer karakterleri sonra yarattım. Yani ilk Seyfettin, ikinci İsmail. doktor aslında yapmak istemiyordum fakat adli tıp, o da o yıllarda Türkiye'de evet. kuruluyor. Hı. 1918 kurulumu, şey sinir hastalıkları, işte Massar Osman ilk kitapta muhabbeti geçer. O yıllarda biliniyor. Dolayısıyla bir doktor ve adli tıp konusu da olması lazım. Hafiyelik dedirtiflik olunca istedi bir casus aslında bu şey için çok bildikleri yani League of Legends oynayanların o tip internetten onun adı neydi çoklu Malto Malto evet evet diyorlar sadece değil mi arkası geliyor ya gele beni de açılmış ne işte masaüstü Fera pe oynayanların çok bildiği bilindik bir takım şeyi aslında Masil Malto evet Masil Malto evet hatırladım ama bu şeyi merak ediyorum mesela hani sen karakteri yarattıktan sonra mı hani Sherlock dünyasına soktun onu yoksa karakteri daha ilk yarattığın zaman da şey düşünüyor muydun hani az önce anlattığım şey işte o doğaüstü supernatural hikayeyle e, aslında çok daha pozitivist bir karakterin e, baş karakterini öyle seçiyorsun bu adam hayaletlere inanmıyor bu adam şeytana inanmıyor hani bu adamın bu adam pozitivist bir adam tıpkı Sherlock gibi hatta işte Hand of Baskerville hikayesini düşününce Hani Sherlock neredeyse inancını yitirmek üzere oluyor o hikayede. Seyfettin efendi de çok görmüyoruz onu. Seyfettin efendi hep daha Hayır arkadaş ben hayalete inanmıyorum. Ben vampire e inanmıyorum diyor. Sherlock da hep böyle der ama hikaye onu öyle bir yere sürükler ki lan acaba dedirtir mesela ona. Ama Seyfettin'e dedirtmiyor. Seyfettin hep net, daha net gözüküyor en azından şimdilik ilk 3 ciltte öyle. Onu merak ediyorum. Hani sen o e, Sherlock aurasını sonradan mı ördün bu erişin etrafına yoksa Karakter daha ilk yarattığın zaman da var mıydı? Hı. Ya da mevcut hikayelerdeki doğaüstü güçlerle Seyfettin'in mevcut göstermiş olduğu karakter çakışmasını daha sonra mı şey yapacaksın, işleyeceksin? Ya da öyle bir tezat oluşmasını daha önceden hesaplamış mıydın? Yoksa giriş altında mı kendiliğinden mi ortaya çıktı? Yok onu biraz düşünmüştüm. Yani işte pozitivist bilime inanan bir insandan aslında en büyük rakipleri işte bu hikayede biraz daha içine girdik. Rical, gayb, aslında kullanılan bir terim. Yani devleti geriden yöneten ekip. İttihat terakçı. İttihat terakçıları evet. takılan, görünmeyen adamlar gibi bir şey. Onlar da daha çok böyle hurafelere inanan falan bir ekip gibi. <gülüyor> ee, şey de öyledir. Ee, Haşhaşiler o asasyundan gelir. Hani sırrı saklayan, sır bekçileri kelime özü. Bizimki de tam tersi yani. Teşkilatın ismi de oradan geldi. Sırrı Sırıyı açıklayan, ee, o yüzden yani o tezatlık bilimle kurafe arasındaki tezatlık Bizde de işte yani sırları gizleyenle açık eden arasındaki fark gibi ee, Sherlock konusu da şöyle aslında sırf Sherlock değil Mesela ben çok Scooby-Doo izlemiyorum çok Scooby-Doo'ya benziyor falan evet, diye Evet, o, onda, de onu evet, onu da O işte Aslında bizim şey de öyledir, ee, karakteri hani ana karakteri Geldiği köken Ömer Seyfettin, onu ara sıra hı. bahsediyorum. Ömer Seyfettin hikayeleri de öyledir. İşte, e, veya işte Perili Köşk, hı hı. işte Gulyabani hikayesi, evet. onlar evet. da öyledir. Yani bir baştan bir hayalet, bir Gulyabani bir şey çıkar, sonra onun öyle olmadığı görülür. Yani bizim medyatımızda <gülüyor> da yansıması var onun. Hani köken olarak ben aslında onlara o adam aldım ama ya, tabii. Scooby şey yapınca Scooby'du kafada da göğsü olarak <gülüyor> bir böyle bir şey yapınca çok komik gelmiş ya bir şey yapmazlar. İyi olmuş. Ama diyor ki adam <gülüyor> ya sonuçta Scooby'du'ya gelene kadar arkadaş bizim kendi edebiyatımızda var e, yani. Var da benzinmeyi yani. kim yaptıysa yani. yani. <gülüyor> çok yani öyle. Çok... Alttan böyle güzel yakalınmış. Ya onu ben bir yere çizecektim Seyfettin'in o e, Scooby'du'yu. Onu söylemiştim bir ara. Ya ben şeyi merak ediyorum mesela hani. Ya evet. Az önce Kafka eskinde söylediği gibi, Sherlock bazen kendi şeyinden, bilgisinden ve bilimden şüpheye düştüğü yerler var veya aslında sefetlerin geçtiği dönem olarak bilimin çoğu gizemi ortaya çıkartmadığı bir dönem. Hani pek çok şeyi biz sonradan öğrendik mesela. Atıyorum işte nasıl kurbağa yağdığını falan filan sonraları öğrendik. İşte Tabii o zamanlar Allah'tandı yani. Ya evet ve bu baya büyük hala o dönemler 1900'lerin başı şeyin hala atlatılmadığı dönemler. Hani işte büyük yazarlarda zaten bu korkuyu bu ve bu Muğlak dönemi. Hem bilim Muğlak hem geçmişin şeyleri var. Bunu kullanmaya çok iyi bilir. ile Frankenstein'ın e, alıp götürdüğü dönem gibi bir dönemde geçiyor. Şeyi kullanacak kim acaba? Kimin geç gelmesi bilmem ne falan Drakula, Frankenstein falan gerçek. Tabii tabii. tabii. zannedilerek okunmuş hmm. Öyküler o dönem bir de hani daha da acayip yani. Tabii 370 sene sonra bu gelince, <gülüyor> <gülüyor> Ufak tefek öyle şeyde dezavantajı oluyor yani. Şeyi kullanacak mısın hakikaten? Hani belki Seyfettin o yanılgıya düşmeyebilir. Onu hani sonuçta tamam evet bir mantığın sesi olarak koruyabilirsin ama mesela okuyucuya şeyi bırakmayı düşünüyor musun? araştır lan kardeşim bunun sonucunu da sen demeyi düşünüyor musun hiç? Ben öyle şeyleri severim mesela. Yani, evet. Seyfettin mesela. hep çözecek mi gerçeğini, aslını, işin aslını söyleyecek mi yoksa onu da okuyucuyu da havada bırakacak bir şeyler öngörüyor musun, düşünüyor musun şimdi? Mesela ya, bu neymiş diye bir baktığı zaman bir en azından Wikipedia sayfasını ziyaret etmeye, yani çok böyle kapsamlı araştırma yapmayacak ama ona itecek bir şey düşünüyor musun, planın var mı? Acaba? Ya aslında şimdi ufak ufak şeyler koyuyorum ama <gülüyor> mesela işte bu Tool ben evet. önce konuştuk. Bir yerde rastlamış. Onu tekrar konuşuruz. Ee, ya ben bunu bir yerde görmüştüm falan deyip araştırmış. Yani aslında tek bir çizgi romandan bir şey görüldüğün zaman dur bu neymiş diye araştırmayabilirsin. Ee, fakat o işte başka birkaç yerde karşına çıkınca bu, ulan böyle bir şey var gerçekten galiba. Yok şey diyorum diye. ana hikayeyi sonuçlandırmayıp hani o şeyin arkasındaki bilimi tamamen ortaya çıkartmadan Evet, Birazcık evet. Ha, muamala, ha, muamala. Evet, o herif gerçekten vampir olabilir miydi? Ha. Yani evet. Mesela hakikaten Google'dan biz baksak bulacağız onun nasıl yapılabileceğini bulacağız ama karakterlerimiz bilmiyor çünkü bütün bilgiler ortada değil onların zamanında. Evet. Ya şöyle bir şey var bilimle ilgili aslında bilimsel düşünüyorsanız her şeyin cevabını da vermek zorunda değilsiniz. Yani Hı -hı. çözemezsiniz. Bilim her şeye cevap veremez. Sizin yaşadığınız çağda. Fakat onun üzerinde uğraşır, kafa yorar, çözer. Hı -hı. Belki onu sizin ömrünüz vefa etmez. Sizden 100 yılı sonra çözerler. Fakat bu... Hatta olan... çoğunlukla sanatçılar hayal hı. eder. Sonra onun peşini onu yapmaya çalışır bilimde. Yani en azından şey yol gösterme yani şu yöne doğru gidilecek ama o yönde siz kendiniz gidin türünde sürpriz yumurta mı artık derler. Yani demek istediğim şey şu. Bilimsel olarak bu açık kurbağa yağıyor mesela. Hı hı. Yani Seyfettin gibi bir insan ya tamam ben bunu anlayamıyorum. Meteoroloji bilgim yok bilmem ne yok. Fakat bu bilimsel olarak açıklanabilir diyecek bir karakter evet Hı, Evet. şöyle bu adam dua okudu o yüzden kurbağa yağdı diye düşünmeyecek Tamam. bir insan ee, hikaye içinde öyle bir şey olacak mı olabilir yani o konuda çok kesin fikirlerim yok yani bir hikaye de öyle bitebilir veya işte tam onlar da çözemez ama adamın bilimi olan inancı öyle bir şey yani evet ben bunu çözemedim fakat bunun bir çözümü var sadece ben bilmiyorum gibi bir e, hayata bakışı ve yaklaşımı var aslında o işte Sherlock'la e, o Sherlock'un bocalama sebebi Conan Doyle'un bocalama evet. Çünkü Conan Doyle çok pozitivist bir adam değil. değil evet. ee, yani ruhlara falan da çok sardırmış. Sherlock'tan da nefret eden bir karakter. Mesela yine aynı benzer. Ee, Agatha Christie'de de Poirot'dan nefret ediyor. Aynen öyle. Hiç sevmiyor falan. Yani belki o da öyle bir şey yani. Dönemdaşlar mı? o onunla alakalı. Agatha Christie biraz daha yeni. Ha. Hatta... Yoksa şey için dönemdaşlar, yani yazdıkları karakterlerle genelde dönemdaş oluyor. Mesela Doyle hani daha yakın dönemlerde, Sidney'in sefetinin aranına yüzyıllar var sonuçta, o yüzden diyorum. Ama ya karakterlerden nefretme sebepleri başka başka da olabilir. Yani o karakterle ilgili hikaye yazmaktan sıkılabilirler, o yüzden tiksinebilir falan da devrimin anlattığı o değil. Yazarlar bir noktadan sonra o külte falan sarmıştıklar, yani hani. O yüzden de şimdi pozitivist bir karakteri, baş karakter olarak kullanıyorsun ama o herif bilme inanırken sen aslında o herifi yazan adam olarak hayaletlere, ruhlara, ıvıra zıvıra inanıyorsun yani. Hat, ya inanmasan bile ulan ya varlarsa diye bunun üstüne oturup evet, okuyorsun, onu okuyorsun onu çalışma yapıyorsun. Eğer... hani tamam ben bunu bu kadar karakterle, Sherlock'la işte her tarafı elle tutulur bir şeye büründürmeye çalışıyorum. Arkasına bir mantık, bir bilim, bir şey... Ee... Saklamaya işte saklama değil de işte arkasında olduğunu anlatmaya çalışıyorum ama e, bu kadar da abuk sabuk şeyler var lan acaba şey mi olur? Küçüklükten beri her bulduğu karanlık yerde metruk yerde ruh çağıran biri olaraktan evet. <gülüyor> <gülüyor> hani ulan varsa ben de göreyim falan diye hani deneme şeyine girmiş olabilir. O zaman madem e, öyle soruyu şeye bağlayayım. Direkt bu konuya bağlayayım. Böyle bir mesaj kaygın var mı? Veya eğitici, öğretici bir adam da olayım. Ben, ben bu çizgi olur. romanlarla yani bunu da hedefliyorum kaygın var mı? Siyasiye girmeden direkt bilim ve işte hani... Pozitif bilimler ve işte diğerleri üzerinde sormuş. politik göndermelerinde var. Ama yani. Onları ayrıca sorarız <gülüyor> gerekirse. Veya hani sorarız ama cevabı keseriz, yayınlamayız. Hani ben arkadaş, benim çizgi <gülüyor> romanımı okuyan insanlar benim fikrimi de bilsinler. Çocukları da ben veya okuyanları da ben bu yönde yönlendirmek istiyorum. Böyle bir kaygımda var diyor musun mesela? Ya şu o konuda aslında bayağı kafa yordum. Şöyle düşünüyorum. Mesela işte bizde mizah dergilerinde bir dönem sonra hani şey vardır ya kız şey güldürürken düşündürmek. Ya niye benim güldürürken düşündürmeye ihtiyacım var? Sadece güldüreyim. Koluna gitti ya mizah derdileri. Evet. Ve o aslında hatalı bir yol olduğu aslında şu an anlaşılıyor. Aslında ikisi de hatalı değil mi? Yani Burada çok başka bir şeye dalıyorum ama hani sanatçıyı özgür bıraktığında zaten düşündürüyor. Özünde o var. Hani Olmayınca zaten şey Zorla, oluyor. Evet. Olmayınca zaten o bir seri üretim ürünü olmaya başlıyor. Niye yani. ki ya o sanatçıya, yazarı çizilere de bağlı? Sonuçta. Yok. Burada benim bahsetmek istediğim şey alt metin olmalı. Birebir bir, Yok bir ama şey. Zaten hesaplayarak yazarsan, yapmıyorsun sonuçta. E, Abi ya, belki tam ben tam tersini söyleyeceğim. Ben diyorum ki işte bunu aslında hesaplayarak yapmak lazım. Hah, Çünkü tamam içgüdüsel olarak bazı eserler öyledir. Yani hesaplamadan sen bir şey yaparsın fakat o simgesel olarak başka bir şeylere denk, düşün, denk yani. düşüyor. Mesela Star Wars. Hı hı. Şey işte Cumhuriyet'i adam ele geçirip imparatorluğa döndü falan. Hı hı. Seçimle geldi, diktatör oldu. Bir imparatorluk kurdu. Aslında bir alt metni var hikayenin. Yani birebir de görüyorsun <gülüyor> ama. işte gücün <gülüyor> yozlaştırdığı güç kötülüğe çekiyor. Güç kazandıkça falan. E ona bakıyorsun mesela tarihsel olarak biz bizzat görsek de mesela Cezar da öyleydi işte. <gülüyor> <gülüyor> yani o adam tabii ki ondan oh, aldı. Zaten Star <gülüyor> Wars filmi yapıldığı zaman mesela Amerika'da Bush vardı. İşte 11 Eylül saldırılarını şey yaparak orduyu güçlendirme şey. Yani Star Wars aslında o dönemde çok işi Sonra sürekli başka ülkelerde tekrar ettiği için aynı şeyler sürekli her ülke kendine göre yeniden <gülüyor> okuyor böyle evet, Star tabii. Wars öyle bir olayı var. Şey. Ya senin okuduğun <gülüyor> şey farklı mı? Hani ben... O... Tam olarak onu da sormuyorum aslında. Birebir yazarın öyle bir şeyi var mı? Hani öyle bir amacı var mı? Onu kastediyorum. Ya Yoksa aslında... evet. Senin yazdığından ben çok farklı bir alt metin çıkarıp daha bunu kastetmiş aslında diyebilirim. Ama senin özellikle vermek istediğin mesajlar oluyor mu? Onları yediriyor musun? Şey Seyfettin Efendi için aslında benim düşündüğüm mesaj şu. Biz genelde kendi etrafımızdaki insanlardan bahsediyoruz. Dünya için öyle bilmiyorum ama nostaljik insanlarız. Yani işte lise süperdi. İşte ortaokulda çok fırlamaydık. İşte eski insanlar öyle değildi. Çok kibarlardı falan gibi. Bir aslında hayal şeyi var. Öyle değil. Lise de çok kötüydü. Ben gittiğim her saniyesinde nefret etmişim. Ben de tiksiniyorum liseden. <gülüyor> <gülüyor> Mesela e, eski insanlar da aslında çok kibar falan değil Evet. Yüzeysel olarak belki kibarı da vardı ama yani işte burada da ayağına basıp omuz atıp geçen adam hı hı. Belki şimdi daha yüzde olarak fazla karşılaşıyorsun ama eskiden de vardı. Benim aslında Seyfettin Efendi'nin geçmişte olması ve o işte geçmişteki o bilimin oturmaması, işte o ne bileyim işte daha uçlara mi? inmenmek, inanan bir insana onu anlatamam falan gibi. Yani şimdi de mevcut olan şeyler, sorunlar 100 yıl önce de vardı. Ve işte o nostaljik de değil yani o, o zamanki adam da çok iyi adam. Değil. Belki işte biraz daha kibar olanı var. E tabi di, dilin de yozlaşması var sonuçta. O adamın kurduğu cümleye bile bakıp daha naif görebiliyoruz biz. Ya da o eski Türkçe ile anlatımı bize çok daha düzgün, çok daha kibar gelebiliyor. Halbuki aynı cümlenin birebir karşılığını şimdiki Türkçe ile kurduğun zaman çok daha çirkin olabiliyor. Yani. Şey, yani Biraz önceki konuşmada ben hani ben bir sorum var diye şey yaptım. Şimdi ikisi üst üste geldi diye araya gireyim ben de. Danışman türünde bir şey Var mı çevrende yoksa e, hem gerek e, bilimsel noktalardaki e, işte gerek terminoloji olsun gerek işte onun çalışma prensipleri vesaire falan olsun e, artı bir de e, hem mekan hem kostüm hem diyalekt olaraktan e, o zamanki şeyleri doğru bir evet, ya şekilde yansıtmak için nasıl bir yol izliyorsun? Valla araştırma için en çok fotoğraf e, o zamanki fotoğraf <gülüyor> zaten biraz şey e, hani o bizde de çok söyleniyor ama o biraz şey gibi işte rolüne çalışmak için altı ay kangurularla yaşadı falan gibi. <gülüyor> <gülüyor> yani işte <gülüyor> tarihsel gerçeklere uysun diye binlerce kitap okudu falan. Yani öyle bir zaman mümkün değil. Hele evet, çizgi roman gibi aslında popüler. Çok kısa sürede üretilip şey yapılan bir şey de böyle bir şey mümkün değil. Hatalar da oluyor. Tarihsel hatalar da oluyor. Ee, ben mesela Mehmet Berk Yaltırık tarihçidir hem de böyle fantastik Korku hikayeleri yazar. Her kitapta onu bir yolların okur. Tarihe uymayan bir şey var mı? Veya işte ikinci kitapta vardı. Onu şimdi açtım. O zamanki insanlar nasıl laf ediyor? lafatar Bir kadına. Yani. İşte hey babam gel de şöyle bir peliz etsek. Diyor. <gülüyor> i̇şte onu Mehmet söyledi. Yoksa her yani bir şey değil. Ee, dönem dönem şey olduğu için hani 1910 ıı, art, art, artılar <gülüyor> ee, bir <gülüyor> Bir de hem görsel hem şey yani bir roman olsa, hikaye kitabı olmuş olsaydı hani sadece tasvirle işte diyereklerdi ama burada bir de görsellik söz konusu olduğu için işte takım elbisenin şeyi, hatunların işte balonlu bilmem neydi işte başörtüsüydü, öbür taraftan daha modern olan İstanbul kadınlarının işte şapkaları bilmem neydi falan. Yani o tip şeylere bakıp belli bir işte karakterlere göre şunu da şunu kullanacağım, bunu da bunu kullanacağım gibi bir önceden bir arşivleme şeyin var mı işte bunu bu hikayede değil de hikaye sonralar veya bir hikaye sonrasında kullanırım gibi bir şeyin var mı kendine ait bir çizelge inşallah onun. Tabii tabii. Şablonun... Yani fotoğraf biriktiriyorum mutlaka. Ee, yani fotoğraflar büyük kaynak aslında mesela ilginç olarak işte bu kılık kıyafet devrimi falan ondan önce de hakikaten şapkalı falan adam var. Evet. Ya 1918'de falan da var İstanbul işgali döneminde de var. Şey gibi biraz Japonya'nın dönüşümüyle çok benziyoruz sanki onun. Ya şimdi evet. mesela onu gösteriyorsun diyor ki işte gayrimüslimdir falan ama bilemiyorsun ki nereden bileceği adamı. Sokakta yıran adamın fotoğrafı yani. Evet, fotoğraf. fotoğrafı evet yani. yani aslında öyle de olmayabilir. Biraz şey gibi işte mesela e, hem metalcilerin saçları uzun evet. olması olayı vardır ya işte biri der ki işte 90'larda ilk uzun saçı <gülüyor> ben de falan gibi halbuki de Erkin Koray zamanına kadar uzun saçlı adam var yani. Eğer kanıt bilhassa ben... Ben de çok şüpheci bir insanım bu arada bunu söyleyeyim. Türkçü saçlısın mı ortasından böyle? Benim babamın 60'larda fotoğrafı var, saçları uzun. Ben o yüzden uzattım şimdi. <gülüyor> ya ben de şüpheci bir insandır. Yani duyduğuma inanmam, gördüğümün yarısına inanırım. O yüzden hani yani mantıklı, <gülüyor> sağlam birim. Şey. <gülüyor> o yüzden yani işte yok işte öyle değildi, böyle değildi. Ben şöyle dua da ne olur? Ben <gülüyor> <gülüyor> çok fotoğraf bence daha Yazılı metinlerden çok. Çünkü yazılı metin kişinin görüşünü yansıtıyor. <gülüyor> çevresini yansıtıyor ama fotoğraf böyle yine daha geçerli bir kanıt. <gülüyor> ben bir şey soracağım. Yani benim kişisel olarak da merak ettiğim şey belki merak eden de vardır. Bir dedektif öyküsü nasıl yazılır? Hani böyle başka öykülerin belli bir şey vardır. Bir timeline çizersin atıyorum. O timeline'da bu farklı metotlar var. Bir tanesi bu. Hani benim de kendi küçük hikayelerimde yaptığım ve ana hikaye bulup bir timeline oturtup sonra o timeline'in çeşitli yerlerini böyle belli bir sırayla olmadan işlemeye başlamak. Benim şeyim. Ama mesela dedektif hikayesi nasıl yazılır? Orada bir sürü şey var. Pek çok şeyi monta oturtman lazım. Pek çok şeyi birbiriyle ilintilendirmen lazım. Ve ilgi çekici olabilmesi için ki çok fazla dedektif dizisi, dedektif polisiye, filmler, ha, polisiye dizisi, bir, bir filmi, bir romanı vesaire olan bir şey de ilginç kılabilmek için zaman zaman twistler yapman lazım. Yani nasıl yazılır dedektif hikayesi? Ya onu tabii ben de biliyorum. Ben de şimdi alaylıyım. O kadar. <gülüyor> Yok yani sen oh, nasıl ee. yapıyorsun yani en azından? Üç tane eserim var sonuçta. Ee, mesela şöyle bir durum var. Dedektif hikayesi nasıl yazılır diye böyle e, ismini unuttum. 20 maddelik bir şey var. Hı hı. Seyfettin Efendi hikayeleri 15'ine falan uymaz onun. <gülüyor> <gülüyor> Formül falan aramayın. İstiklendir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama ben İçinde genel... de dedektif geçecek. Evet. Yok mesela fantastik olaylara kesinlikle girmeyin. Bilim kurguya girmeyin diyor işte. Katil uşak olmasın mesela. <gülüyor> <gülüyor> Ama niye? Yani yapılabilir. Katil uçak da yapabilirsiniz. Katil uçak yok mu? Pilot trist. O zaman da <gülüyor> evet. Ya ben şöyle yapıyorum. Normal hikaye işlenişine veya işte mesela bir cinayet işleniyorsa normal cinayet işlenişine tasarlıyorum. Biz hikayenin ortasından girdiğimiz için yani cesedi bularak hı hı. başladığımız için zaten sonraki aşamaları bulması gerekiyor karakteri. Ve o mantıklı cinayet işleyişinin e, ipuçlarıyla gerçekten nasıl çözülebileceğini veya işte e, nasıl olabileceğini düşünerek. <gülüyor> yani hikayeyi düzden yazıp sonra terse doğru giderek çözmeye çalışıyorum dedektiflik kısmını. Arada kayboluyor musun? Arada kaybolmayı şöyle yapıyorum. Şöyle yapıyoruz daha doğrusu. Ben genelde bir eskiz tam toparlamadan bir okuma grubu oluyor her kitapta. Bu kitapta... Ben de okuma <gülüyor> grubunda <gülüyor> vardı. Evet, evet. Şey, vardı. Mesela orada ya abi şu olmamış, bunu değiştirelim falan derken bazen işte buradaki o konuşma gereksiz falan. Sonra bir bakıyorum, lan oradaki konuşmayı şunun için koymuşuz. Çıkartın ha, gibi kucu satınmış mı? Bağlantı falan gibi. Sonradan tekrar bir toparlıyorum yani. Öyle bir kopukluk oluyor ben de unutuyorum yani yazmışım onu niye yazmışım bilmiyorum diyor ki ya bunu niye yazdın silelim siliyoruz sonra tekrar baştan okuyunca bir yer boşlukta kalmış <gülüyor> ne o arada göndermeymiş Yani bu, işte gibi. okuma grubuna veriyor okuma grubu diyor ki ya şurayı şöyle yap burayı böyle değişiyor sonra devrim alıyor onu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ilk haline tekrar geri ger <gülüyor> genelde zaten ilk akla gelen ya da ilk Tabii. yapılan şeyler evet. olasılık olarak daha öyle. doğrusu oluyor ya. Yeni kitaptan bahsedelim. Evet şimdi evet. yavaş yavaş oraya girelim. Yani oraya girmeden önce hatta orayla beraber e, seninle bugün içinde konuştuğumuz hikayeyi anlatmak istiyorum. Çok keyifliydi çünkü. E, şimdi devrim e, Seyfettin Efendi de iyiden iyiye Tule örgütünü o hem masonik o gizemli örgütü işin içine iyiden iyiye soktu. Onunla ilgili Birkaç hafta önce ben bir şey yaşadım. Şimdi devrim bana kitabın tamamlanmamış halini göndermişti, okumuştum. Onun üstünden birkaç hafta geçti, bir iki hafta geçti. Çok alakasız bir yerden, aslında alakasız diyorum ama bayağı da alakalı bir yerden. Ergenekon'la ilgili bir şeyler okurken, <gülüyor> Ergenekon'da yapılan savunmalardan birini okurken şöyle bir şeye denk geldim. Ergenekon davasından Silivri'de yatan askerlerden biri duruşmada diyor ki, e Ergenekon örgütü, Tule örgütünün devamıdır. Hatta TUL Örgütü'nün işte şu anki lideri benim babamın çok büyük arkadaşıdır. Oh. O öldüğünde babamla beraber gömüldüler aynı yere hafta falan filan diyor. Şimdi e, e, adamın adını şu an hatırlamıyorum ama keşke hatırlasaydım. Adam içinde şu deniyor silivride yatan diğerleri diyor ki o kafayı yedi zaten. Tırlattı burada içeride. Tırlattı zaten saçma saçmalıyor işte vesaire. Dedim ki ya Tool Örgütü neydi ya ben bunu bir hatırlıyorum falan. Sonra s**di dedim. Evet Seyfet'in efendinden hatırlıyorum. Peki neymiş bu? Oturdum abi araştırmaya başladım Tül örgütü. Tül örgütü denilen örgüt 1900'lerin başlarında bir e, Alman baron geliyor Türkiye'ye. Hatta sonradan Müslümanlığa geçtiği söyleniyor falan. Teşvik ede böyle bir vakıf tarzı bir şey kuruyor. Aslında bir e, masonik bir örgüt örgütlemeye çalışıyor galiba. Çok emin değiliz ondan. Ama Tül örgütünün sonradan Hitler'i de başa getiren işte onun çalışmasını yapan örgüt olduğu söyleniyor. Yani bu derinlikli bir örgüt. Hatta işte Türkiye'deki ilk üyelerinden birinin o dönemki Papa, işte 23. Canpol bilmem kim, bizde de adı Papa Roncelli olarak bilinen bir adam. Papa Roncelli sokak, kesiştiği sokakta Ergenekon Caddesi. <gülüyor> <gülüyor> yani tül örgütünü araştırırken bunları öğreniyorum o, Siktir falan. Bir yandan da şöyle bir hikaye var ciddi masonik bir örgüt. Hani bırak hani Hitler'i başa getirmeyi falan o dönem aslında Almanlara henüz o dönem Almanlara satıldığı söyleniyor örgütün ama henüz satılmadan önce Türkiye'deki ilk büyük e, masonik örgüt aslında. Hatta kendi içlerinde ritüeller var işte üst seviyelere yükselmeler var bilmem ne ve aynı zamanda e, örgütün o dönemki liderinin işte bizde de Celal Bayarları falan ipten aldığı asılmaktan kurtardığı falan söylene gelen de bir Böyle de bir hikayesi var. Gize elbette sormak lazım. Bugün devrimle onu konuşurken hani devrim de biliyormuş hatta benim de bilmediğim, okurken de öğrenemediğim birkaç ekstra bilgi daha verdi bana. Hani TUL örgütü biz böyle hani fantastik bir şey ha falan deyip geçiyoruz da ülkemizde bayağı ciddi tarihçesi olan hatta tüm dünyada çok ilginç bir şekilde alttan alta hani kabul edilen ve araştırılan ilginç bir örgüt yani hani. Bu örgütün aynı zamanda da işte tapınak şövalyelerinin, İlluminati'nin de bir devamı olduğu söyleniyor. Ve işte düşün şimdi Ergenekon'da Tule'nin devamı. <gülüyor> <gülüyor> ya yani bir kolu falan hani anladın mı? Yalnız tabii şöyle bir şey var. Şöyle bir şimdi böyle anlatınca aa aha hani acayip bir komplo teorisi falan ama işin biraz cıvıyan bir kısmı var. Tule örgütünün asıl amacı zamanda yolculuk yapma. Zamanda ve mekanda. Yani bunun yapılabildiğine inanıyorlar zamanda ve mekanda yolculuk yapılabildiğini düşünüyorlar. Ve buna ulaşmaya çalışıyorlar. Hatta bunu e, pratikte de işte liderlerinin gerçekleştirebildiğini düşünüyorlar vesaire. Böyle böyle ikircikli bir tarafı evet. da var yani işin. Hani... Şey, e, yeni kitabı siz okudunuz. Evet. Toplantı sahnesi var. Evet. Tayi Mekan ve tayi Zaman. Aynen öyle. Ya. Evet. Yani... Onlar da o balaya aslında. Bizim şey, e, bizim kültürde de var o. Zaman tanımayan dervişler, <gülüyor> mekan tanımayan dervişler. Haşi bağlama hikayesini de ben anlatayım biraz. Aslında bu hani masonluk o tem, tapınak şövalyeleri. <gülüyor> i̇lk bankacılıkla başlıyorlar. <gülüyor> Şimdi buradan adam hacca gidiyor Avrupa'da. O gelinecek yol yol değil yani parayla gitsen beş parasız gidersin hacca. Dolayısıyla şövalyelere ilk çek senet olayını yapıyorlar. İlk bankacılık dedikleri o. Ee, eline içler. kağıt alıyor evet. Yatırıyor oraya parayı. Gidiyor oradan da parasını kullanabiliyor. Fakat Tapınak Şövalyeleri belirli bir süre sonra işte bu masonların da atası olarak kabul ediliyor. Belirli bir örgütlenme kuruyorlar. Fakat biraz bakarsanız e, Hasan Sabah ve Haşhaşilerin de aslında benzer bir örgütlenme içinde olduğunu görüyoruz. Ve aslında Tapınak Şövalyelerinin oradan aldığı yani bu örgütlenme... Haşhaşilerden... Evet... Ve aslında bu iki örgütün belirli bir süre sonra hani savaşmaktan bıkıp yani anlaşılan o tarih okursanız biraz öyle anlaşılıyor. Şeyde de vardı bu ikinci kitapta da hani evet. batı cephesinde evet. yeni bir şey yok. Evet. Şimdi sen adamları yolluyorsun orada savaşıyorlar sürekli. Senin umurunda değil. Bir süre sonra adamlar birbirini öldürmemeye başlıyor. Alışveriş etmeye başlıyor. İşte o, bizde de anlatılır ya sigara paketi atarlar evet. öbürü de ona çakmak atar, kibrit atar falan. Live and let live. Bir evet. ateş etmiyorlar. birbirlerine vurmayan, mesela evet. Birinci Dünya Savaşı'nda bir şey. Evet. Fransızlarla Almanlar evet. arasında Noel'de evet. olmuş hikaye. Var böyle ee, şey. Yani orada da öyle bir durum olmuş. Ve oradan aslında <gülüyor> doğuya ait örgütlenme biçimi Avrupa'ya inmiş. de <gülüyor> i̇şte öyle, hatta şimdi büyük ihtimal onu çok bilmiyoruz. Tantolojist de büyük ihtimal böyle <gülüyor> bir örgütlenme. Yani aslında kökeni bu taraftan gitmiş. Öyle farklı farklı kollara bölünmüş. Ee, şeyde vardı ilk kitapta. Ejder Tarikatı. Evet. Sonra Dracula dizisi çıktı. Orada da geçti. Evet, evet. Orada da, geçti. Değil, orada da geçti. Onların ritüeli de direkt. Ama şeyden beri var. O Order of the Dragon şeyden beri var. Bram Stok'un kitabında da var. Tabii tabii. Tabi tabii var. Ya, mevcut zaten olan bir şey. Hı -hı. Tarikat. Ama hani tekrar böyle yakın zamanda gündeme o getirdi ve toplantıları falan da yine o klasik bildiğimiz Masonik iki Hep gördüğümüz Frommel'de de olan. Üçler beşler binler beşler. <gülüyor> Bu arada eee gireceğim. Zamanında yolculuk dışında Tule'nin şöyle bir bağlantısı da var. Yine bizim kültürümüzü. Hatta direkt Atatürk'e. Tule Agartha şeyinden besleniyor. Kültüründen besleniyor. O var. Kayıp kıta Mu'yu merkezine alıyor. Ki Kayıp kıta Mu Atatürk'ün de araştırılsın evet. diye hani evet. bir sürü insan görevlendirdiği bizim şu an fantastik kabul ettiğimiz başka bir hikaye. Yani bunların hepsinden besleniyor bu Tule denilen örgüt. O açıdan da hani Seyfettin Efendi okuyanlar aslında biraz da kitaptan kafayı kaldırdıktan sonra biraz ansiklopedi, biraz internet karıştırsalar çok daha acayip bir yere gidiyor hikaye yani. Hani o yüzden ben önümüzdeki hikayeleri hani e, acaba bu örgütün biraz daha derinlerine inecek miyiz diye çok da merak ediyorum. Bir önümüzdeki hikaye onunla ilgili olacak. Süper. Biraz şey... Ama şimdi bir zaten... önce baştan bir, bu hikayeden bir bahsedelim. Bu Bak. hikayede konu Do nasıl. Yok yok hani daha bahsedelim daha bahsedelim daha... yok. Hani... Tamam benim demek istediğim şeydi hani biraz sanki şeyi benzeştirmeye başladım. Yani bizde çok fazla ben şey sevmem, İtalyan sevmem ama Atlantis'in bir şey havası vardır. Böyle şeydeki bütün biraz fantastik durum. Biraz baya fantastiktir ve baya kurgusal şeyler. Başlarda yani. pek öyle değil ama ha. sonra epikasyonu kaçırdılar. Evet. Ama şeyi vardır yani hepsi baya var olan birer efsaneye dayanır. Hakikaten dünyada vardı. Mu'yu işlemiştir hatta. Evet, hat, Zaten şeyde bahkan. Uğur Dündar'da, yani Martin Mister'da Aya, Martin pek, Mister. pek öyle pozitivist bir karakter falan da değildir. Yani ya, şahın tekidir yani. <gülüyor> Uğur, Dündar'da. <gülüyor> Uğur Dündar'da ya. Ayrı değil mi oğlum. Çalı, o, süper super, süper. Sarpıcan çok iyi ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Jama'yı da şey mi oynayacak? Rahmetli neydi? <gülüyor> Bu öyle böcek ya, buraya yani muzun geldi üstünde ya, geldi, geldi diyorlar ona falan değil mi böyle? Muzun üstünde geldi bu böcek buraya. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten orada öyle bir böcek krallığı varmış. Oradan muzun üzerinde geliyor. Onu işleyince işte şey oluyor. Martin Mister oluyor. Mi? <gülüyor> Neyse fazla da e Burada karafatmalar var. var. <gülüyor> <gülüyor> Nereden çıktı onu? <gülüyor> Afrika'dan muzun içinde geldi. <gülüyor> <gülüyor> of. Doğru. ya Uğur Dündar da evet. bizim ülkemizdeki kayıp kıta muğuyu araştırdı yani. <gülüyor> Neyse şey diyorduk. Oy, Kuzey kutbunda namaz Doğru. kılacak. Tabii ya sana gitti. Ya işte biraz onunla şey yapıyordum da, daha şeye gidecek miyiz? Yani aslında hani bizim de çok iyi bilmediğimiz, mesela Türkiye'de bir sürü efsane var. Ee, Türkiye'nin dışında aynı dönemde... Tabii Bizim sen, aslında alışveriş yani, yaptığımız diğer ülkelerde de çok az. bir Türkiye'de var. Evet bayağı e, eski Osmanlı topraklarında ve hala işlememiş bir sürü efsane var. Ne Hollywood'un işlediği ne bilmem nenin, e, diğer şeylerin ya mainstream diyebileceğimiz ana, ana akım <gülüyor> şeyin işlemediği bir sürü efsane bir sürü altyapı var yani. E, ya da işlese çok güzel yüzeysel geci katlettiği e, maden yatıyor e, buralarda. Onların üzerine mi gitmeyi planlıyorsun daha çok? Ben en çok onu merak ediyorum. Yani benim de ilgim var onlara mesela. Ben o yüzden onu merak ediyorum. Böyle evet. göndermeler yaptığın zaman mesela ben bulmaya çalışıyorum nedir acaba diye. Yani şöyle bir şey. Şimdi ben de öyle şeyler seviyorum ama bu ana seri öyle bir şey yoluna gitmeyecek. Hı. Benim hakikaten. Ee, sebebi de aslında biraz basit. Mesela Hayırsız Adada Kurt Adam var. Çünkü hı hı. Kurt adam. İşte ama işte o Karadenizli adam ona Germakoçu diyor. Orta Asya'da barak diyorlar. Evet, evet, işte o çok var Bulgaristan tarafında falan. Hı. Ama bunu kimse bilmiyor ki. Hı hı. Yani o kültü aslında kurt adam domine etmiş. Yani sen oraya işte bütün hikaye boyunca Germa kocide deseler, işte vampir yerine obur da deseler, okyanada bulan vampir çizmiş ismini obur koymuş. Ya, ama mesela şey var. Mesela e, hani ben kitabını da okudum. Strain'de daha bu arada şeyde de varmış o. Sonradan tekrar izlediğimde fark ettim. Film, ee, Bram Stoker's Dracula filminde Francis Ford Coppola da, da kullanmış. Aynı şeyi. Sor, sonradan fark ettim. Mesela şey biliyoruz. İşte Strain filminde mezunun vampirlerden Vampirizm olduğunu biliyoruz. Ama orada bir tane herif inatla bunlara. Yaşlı bir amca. Strigo diyor bunlara. Mesela, evet. tamam. Sonradan işte tekrar izlediğimde ki çok sevdiğim bir film olması rağmen şeyde de var. O Bram Stoker'ın Dracula filinde de var, Francis Ford, yani şeyin e, Geroldman'ın Dracula'yı oynadığı filmde de var. Orada da Strigoi diyor ve kendisi kullanıyor o şey, Strigoi şey. Mesela öyle bir yönteme gidilemez mi acaba diye düşünüyorum. Ama işte o biraz da belki araştırma gibi. Hı hı. Mesela işte ben Toul yazıyorum veya koç yazıyorum ama onu işte bir başka yerde tekrar görünce ya ben bunu bir yerde görmüştüm deyince hı hı. araştırıp öğreniyorsun yoksa. O an senin için çok manalı olmayan bir kelime olup geçip gidiyor. Şey yapılabilir. Yani hani ben de aynı benim soracağım soruyu sordum zaten hani e, Anadolu kültürünün içinden çıkmış hikayelere e, yönelmeye ve falan Ya cin Ama, cin masallarından hani, sıkılmadık mı arkadaşlar? Yani, <gülüyor> hani Türkçe. Türk korku filmleri, Türk korku kitapları dedikçe insanlar sürekli cin masalları anlatıyor bize yani. Hani seyfetteğinde henüz görmedik. Umarım da görmeyiz larda. Ben, ben çok sıkıldım mesela. Çünkü Anadolu'dan bir tek cin çıkıyor sanki hani anladın mı? Şey gidiyor hani, yani İslam kültürü üzerine gidiyor sadece. İşte hani sadece İslam hani kültürü, kültürü değil yani hani cin İslam kültürü yani değil. Değil, değil. Balkanlardan, hani, Rusya'dan bizim topraklarımızdaki şey hikaye. işte Erzincan, Erzurum yörelerinde olanlar var. Karadeniz'de ayrı anlatılanlar var. Orada hani e, hikaye sonuçta başrolü e, Seyfettin amca. E, yanındaki e, kaslı yardımcısı İsmail Usta. E, şimdi hikaye e, belli bir dönemde geçiyor. Bu topraklarda geçiyor. Ama terminoloji hep başka şeylere gönderme oldu da bizim içimizden çıkan şeymiş gibi gelmiyor. Bize has e, olan bir hikaye gibi. Hani oradan sağdan soldan devşirme e, mantığını çürütmek açısından hani ben açıkçası yerli bir çizer arkadaşımızın yerli bir hikayeyi yerli tabanlar üstünde yerli terminolojiyle anlatmasını tercih ederim ki bizden olsun tamamıyla. Tamam hani anlatım tekniğiydi bilmem nesiydi vesaire falan sen minyatür yapmıyorsun işte batıda ve doğuda farklı şekillerde yapılmış işte karileme yöntemiyle vesaire falan anlatıyorsun. Tamam o eyvallah ama en azından hikayeler bizden olur. Diğer şeyle ilgili de, hani bir yerde karşına çıkıyor tamam aradan başka bir başka bir yerde de karşına gelmeyince yerleşmiyor insanlar şey yapmıyor değil mi? İşte çizgi romanlarda çok kullanılan bir şey değil mi? O altta şeyde işte üstte Stregory kullanıyorsun Öpemiş, İşte şu şu şu dersiniz. yüzyılda itibariyle şurada kullanılmıştır vesaire falan işte vampir <gülüyor> şey olaraktan ya. yani, ve arkasında iyi şey bir asıl şey olur lazım. bu hani, termolojiyi kullanma açısından sürekli onu kullanıyor merak eden arkasında bakar yani o işte o telefonunda yani, dipnota gerek yok da benim sorduğum işte. şey, bir soru şuydu. O yöne doğru bir kayış olacak mı? Benim aldığım cevapta ise en merak ettiğim şey de şu. Ana seri de olmayacak dedi. O evet. zaman başka seri mi olacak? <gülüyor> <gülüyor> ya da ilerki maceralara gönderme mi yapıyor? Alt zemin hazırlanıyor yo, yo. mu? Ana seri gayet dedektiflik hikayesi ve ana hikayemiz de aslında yavaştan belli diyor yani. <gülüyor> Devrim burada yani. Hani ya, o zaman o, bir de bir yan seri ve yan hikayeler. Demek yani spin-off bekliyoruz zaman? yani. Evet spin-off olsa keşke evet ben de. Ya şimdi bu şeyde... Olsa <gülüyor> keşke diyor. Yani. Ya. Yapayım o zaman ben de. Ya, ya. <gülüyor> Birileri yaparsa okuruz evet, diyor. Zaten yapacağız, beraber yapacağız öyle şeyler. Yani. <gülüyor> Grupta peki hiç böyle eski, geçmişi, karanlık nereden geldiği belli olmayan ama bir şekilde e var ki... senin kafanda olan karakterin şeyi... Yani onunla ilgili. Olabilecekse en fazla onunla ilgili olabilir. Şimdi bir geliyor. gelince. Yo, yani bir kere şimdi karakterlerin hepsi aslında çok sevildi ama Münevver'i mesela insanlar çok merak ediyor. Onun bir spin-off serisi olsa ya da Esad için <gülüyor> mesela daha ilk kitapta insanlar coşmuştu. Ha, Esad'ın hani ajan o galiba falan diye gaza gelinmişti bilmem ne. Şu an bir de hani örgütün içinde bir ajanımız var. Kim olduğunu bilmediğimiz bir ajan da var yani hani. Evet, bir ya onun işte ortaya şeyin gerisi bile iyice yaşadınız son kitapta. Evet. Festa silahında. İşte o hikaye bu ajan hikayesi. Çok da tadını kaçırmamak lazım. Hı hı. E, dördüncü, beşinci kitapla ben bu aslında teşkilat hikayesini biraz toparlayıp sonlandıracağım. Ondan sonra... Ya da dinlendireceksin. Yok yani e, şöyle sefetin zaten ilerleyen bir şey. Hı hı. Yani yüzlerce macerası olmayacak. En azından hani kısa kısa işte kısa maceralarla belki yüz macerası olabilir ama o kısa maceralar zaten bir haftada işte İki günde olan şeyler işte Tex gibi, Zagor gibi hani bir adamın bir haftası oraları topluyorsun. Yüz yıl yaşamış gibi bir durum olmayacak. <gülüyor> ya, o bu zaman Zeyfettin bir sonu öngörüyorsun. Yani, Spon gibi. 10 sezon boyunca cinayet, garip cinayet çözdürmeyeceğim evet. Seyfettin'e diyor. Yani. yani işte bu beşinci kitap. Önümüzdeki kitap Haşarşiler. Işte Tool örgütü Rical Gaip üzerine olacak. Beşinci kitapta final kitabı olacak bu serinin. Sonrasında bakacağız yani duruma göre fasiküle dönebilirim. Yine cilt olarak devam edebilirim. Ama edemedim. bayağı sezon finali yapacağım diyorsun. Evet yani. sezon Hı -hı. finali olacak ondan sonra e, bu teşkilat bu şekliyle kalmayacak. Yani farklı olacak. Ayrılmalar olacak i̇şte o zaman. O spin-off'lar da zaten bu zamanın devamı olacak. Yani Hı -hı. geçmişi Ağabey. değil de bu Sen karakterler ayrıldıktan ha. sonra ne yaptı gibi olacak. Karakterlerin geçmişini kısa maceralarda işleyeceğiz şeyin üzerinde çalışıyorum. Bayağı apcanlısın o zaman. Bayağı apcanladın. Evet. Mesela bu yeni kitapta işte çıkmamış kitaba gönderme falan. Ben sevmiyorum o şeyi ya. Güzel şeyler Şöyle bir şey var. Ben ilk kitabı çıkardığımda diyorlardı ki abi Türk 100 gramını 300 tane satar. Gerisi elinde kalır diyorlardı. Doğru söylüyorlardı ama o dönem için. Evet. Ondan sonra ben de şimdi baktım tamam yani bir de böyle nasıl bir gaz o zaman oturup yapmışsam o da bir manyaklık. <gülüyor> Herkese tavsiye ederim yazarlarla o manyaklığa sahip olup. Ee, ya o biraz derli topluydu. Tek başına da hani ikincisi olmasa da ha evet tek başına bir hikaye bitmiş gibiydi. İkincisi de biraz öyleydi. Üçte artık hani bu hikaye devam ediyor. Ben bunu ileride çözeceğim bu, bu soruyu işaretini. Bence sonra cevaplayacağım. Bir, bir seifetli efendi markası oluştu. Yani bir Tabii Türkiye'den bir franchise'dan bahsedebiliriz var evet, ya. Yani. Kesinlikle. Yani sonuçta TRT'de dizisi var ya. O Benzetmeyi yapmasak. Niye? Bayağı çaldılar yani. Çaldılar ya. Göz göre göre çaldı. Hatta gittiler toplu halde adamların kitabını satın aldılar devrimini yani. <gülüyor> tabii canım. <bayağı> İzinlenme yani. <gülüyor> hani göz... diyoruz. Onu. Evet tabii. Yani TRT'dekiler isinlenme diyor. <gülüyor> Biz demiyoruz. Biz çaldılar diyoruz. Ama alışkanlık olduğu için Arkadaşlar da çalıyorlar ya. Yani. <gülüyor> Neyse ya o ben zaman hala şey... var yo <gülüyor> yo dediğimi bile kesmeyeceğim. <gülüyor> Ama şey başta nasıl yeni kitabı bir girelim istiyorum. Yani evet. yeni kitapta konumuz ne hikayemiz ne hani özetle ne. Çünkü yani ben biliyorum işte Daykan biliyor hani biz okuduk sonuçta kitabı. Bir kere şey e, çok ilgi çekici ben onu söyleyeyim. Ben hani biz zaten ben de demeyeyim. birazcık G kültürüyle veya işte fantastik edebiyatla bilim kurgu edebiyatıyla ilgili olan insan için şeyden önce bayağı şeyin e, Tony Stark'ını şeye çıkartarak <gülüyor> e, Tesla'yı koyarak oraya tamam mı hani benim için bayağı şeydir yani şeyin Tony Stark'ıdır. Bir de o kadar çok mit var ki adamın üzerine dönen yani. Tanımıyoruz çünkü evet. Ya ben çok yani. <gülüyor> Ama yeni yeni, yani bizim çocukluğumuz hep Edisondu. Tesla evet, yeni, evet. yeni yeni popüler oldu, daha bilinir oldu, daha doğrusu Edison'un bir sürü icadını Tesla'dan çaldığını biz daha yeni yeni öğreniyoruz. Dedem yani. bana şöyleler <gülüyor> Tesla Tesla diyor. Edison. Ahmet Tesla. <gülüyor> Hiç dedem mesela Edison'u? Mesela o da ilginç bir konu. Şimdi Tesla olunca biraz daha fazla ilgi çekti aslında diye düşünüyorum. Hatta bu kitap belki öbürlerinden daha mı iyi satacak nedir? İnşallah. Umarım. Yani. açılış yani, çok güzel yani. Tahtaya vuralım. Ya. <gülüyor> e, aslında bu Test Silahı'nın üçüncü kitap olacağı ilk kitaptan belliydi. Belli. Hatta yani mesela bu ilk kitap mı olsun falan diyenler de olmuştu. Fakat bunun üçüncü kitap olması daha iyi olmuş. Çünkü mesela yeni gören şey diyor, Ya 100 yıl sonra öğrendiniz Test üzerine hikaye yazıyorsunuz falan diye mesaj atıyorlar. Evet. Ama şimdi şimdi Seyfet'in Efendi'de bir başlangıcı var ya. Okuyan için garip değil. değil evet. Çünkü tarihsel karakter var. Birebir var. Tarihsel çocukluğu var. Kendisi var. Ee, gerçekle bilim kurgu arasında gidip gelen bir şeyi var. Tesla'nın olması gayet doğal. Gayet Sizin için hep öyle. Evet. Yani okuyanlar için. O şeydeki... Okumayan için doğru. doğru. Hani ilk kitap olsaydı aslında bunun... Evet. Onun popülerliğini kullanarak saygı evet. bir şey yapmaya çalışıyorsanız. Dönem olarak da hani steampunk havasına uygun bir şeyde de girmiş. Tomorrowland'de... Ha tamam evet, evet. da. Yani evet, yavaş öyle. yavaş Amerika'da falan da böyle şey kabullenilmiş bir durum. Yani evet, yani yani. Hani, yani. hani David David Disney. Disney de zaten neredeyse var hani Jezurist falan şeyde hani bu Voldemort'u bir dedi mi? Ha? David Bowie oynamıştı. Walt Disney birinin varlığını kabul edince o ha. adam hakikaten var oluyor çünkü. <gülüyor> evet, <gülüyor> böyle bir olay var. Iş yani iş diye oluşuyor <gülüyor> demek ki 7'den 77'ye e skala da geliş. <gülüyor> Neyse pardon. <gülüyor> ha öyle bir şey. Yani işte Tesla Mesela muhabbeti geçince o geldi hakikaten. Ya bizde biraz şey de oluyor gerçekten. Hani ilk çıkan şeyler en popüleri yapayım, en şey yapayım, en göze batacak. Gerek yok. Yani yapmak istediğinizi yapın. O popüler olacak şey veya popüler, göze batacak şey. Hikayeniz içine uyuyorsa zaten okuyucunuz onu gayet rahat kaldıracak. Hı. Mesela gayet popüler bir karakter daha var. <gülüyor> <gülüyor> İki karakter daha var hikayede. O da hiç yabancı sanmayacak. Onu söylemiyor. Tamam söylemiyor. O kalsın mesela yani çok cütlü çok cütlü <gülüyor> var çünkü bu ciltte. Yani. Ama olması lazım yani. Yani, ne yani, gitti. Evet. yani. Ben ilk ilk kitaptan beni bekliyorum zaten. <gülüyor> Hadi evet öyle bir beklenti de. E var. Çünkü dönemi belli hani bekliyorduk. Ya Abi, mesela bir de olmak zorunda yani. Bir de olurken nasıl olmak zorunda o da çok önemli. Çok güzel yedirmişsin yani, ama hikayeyi. Ben bayıldım yani. E, bizdeki en büyük sorunlardan bir o. Tesla'dan bahsettikten sonra yeni çizgi roman projemden de bahsedelim. Orada da ona uygun bir şey Hı. yapacağım. Şimdi bizde, sen Karaoğlan'ı seversin ama biraz e, Karaoğlan'da da, Karaoğlan'da da vardır biraz, Tarkan'da da, bizim bütün eli kılıçlı kahramanlarda standart bir olay vardır. Padişan sağ koldur. <gülüyor> <gülüyor> yani gider böyle, aleyküm selam, selamün aleyküm. İşte yahu bilmem kim beyi saldıracakmış. Gideyim çözeyim. <gülüyor> İyi olur. İşte şuradan saldıracak. Yok oradan saldırmayalım padişahım, sağdan saldıralım. Evet iyi taktik falan. Bir de adam hani dövüşçü de. Evet, sırf zeki taktikler falan. Çok değil bir de dövüyor. Ya yani böyle bir sıkıntı var. Yani böyle bir şey olamaz. Şimdi <gülüyor> Filindada da var ya adam. Polis sabah var, her bölüm bir gidiyor. Padişah nasıl diye yutarsın? Bir taşı var gideceğiz. Lan böyle bir padişah nasıl gidiyorsun ya? <gülüyor> ne yaptım? Ne duruyor? Ya yani. o. Bu o bir sıkıntı yani o onun öyle olmaması için çabaladım. Bir de mesela klişeleri ben seyfetle ben de çok kullanırım. Şimdi artık onları biraz bozuyorum da fark etmişsinizdir. işte klasik kötü adam konuşurken bizim iyi adam o fırsattan istifade şey yapar. İlk kitapta vardı mesela tabanca çekim ateşi diyordu. Şimdi Seyfettin konuşurken kötü adam adamım <gülüyor> <gülüyor> O çünkü Bömür... adamlar da öğreniyor evet. yani. Yaşıyor kitabı. Böbürle diyor. şey, ekosu yüksek. Ya ben hani işte böyle yaptım falan. <gülüyor> <gülüyor> o gafil hal oluyor ya. İşte klasik şeyde vardır ya. Arnold Schwarzenegger'in bir filmi vardı. Çocuk bilet alıp. E, Last seni... Action Hero. Last Action Hero'da. Evet. E, adam dünyaya gelince. Arabanın arkasına Patlamıyor araba, sıkıyor, mi? patlamıyordu. <gülüyor> şaşırıyordum Bizde de patlayınca şaşırıyordu. Niye patladı bana? Evet, evet. <gülüyor> çok şu... iyi ama evet. <gülüyor> şey evet ya. o biraz işte klasik klişeler var. Onları kullanmak da çok zevkli. Çok hani böyle klişe bir insanın canından bezdirmezse. Fakat onları böyle üzerinde biraz oynamak da hem yazar açısından hem okuyucu açısından tahminim daha eğlenceli. Kesinlikle. Şimdi mesela hani o klişeyi bozmak klişeyi Klişeyle oynamak hikayesi benim için hep screamdir hani ve craven'ı da analım burada toprağa bol olsun <gülüyor> yeni kaybet yani hani bildiğimiz bir e, teen slasher formülü vardır hatta bu formülü de yazanlardan biridir Değil aslında wes craven ya, scream zaten scream'de. ama scream'dan çok önce sani ta hı hı. Işte, şey, popüler popüler şey olarak canrey olarak şey yapması ama scream'de scream'de o o, o formülü dağıttı mesela Hatta o formülü seyirciye karakterlerin ağzından açıklayıp sonra onunla dalga geçmeyi bildi. Bu çok daha keyifli kılmıştı hani janrı. Şimdi aslında yani devrimde yaptığı az çok öyle bir şey. Klişeleri yerli yerinde kullanıyor önce, önce sana klişeleri tattırıyor. Diyorsun ki aa okey ilk kitapta ben bu klişeleri gördüm. İkinci kitapta o klişeleri hafiften bozmaya başlıyor. Böyle bir durum var çünkü yani devrimde yaptığı bu. O, o yüzden daha da çok keyif oluyorsun yani. İlk kitapta seni bir şey alıştırıyor, ikinci kitapta alıştığın şeyi gördüğünde ha derken çat suratına vuruyor. Tokatlıyor yani seni orada bir. Ama onun üstünde bir de devrimi kullandığı, yani bizim dizilerden, filmlerden hatta Amerikan çizgi romanlarından çok alışık olduğumuz bir de geçişler var. Evet. Ben onlara bayılıyorum mesela. Podcast'ta başlamadan önce de bunu konuşuyorduk. Ee, ne bileyim bir sahne öncesinde bambaşka bir yerde biri işte omzunu sırtını kütürdetiyorsa bir sonraki sahne... Kütürt diye başka ne bileyim biri bir marul doğrayarak açırabiliyor. Grafikten biliyorum. ziyade evet sinemasal bir anlatım bu var. Evet, aynen öyle. Ya aslında çizgi romanda çok olan bir şey. Bilhassa bu kitapta onu çok zorladım yani. Bundaki neredeyse bütün geçişleri öyle yapayım diye. Bir zorladım bir test de edeyim dedim. E, hoşuma da gitti ama sürekli öyle yapar mıyım? Yani mutlaka arada yaparım da bütün kitabın geçişleri de öyle olsun diye yine zorlar mıyım? O konuda pek emin değilim. O zaten sana kalsın, bize de sürpriz olsun. Evet. O, öylesi daha güzel zaten. Yani ben sürekli öyle olmasındansa hiç beklemediğim bir anda. Evet. evet. Olmasını Tabii. daha lezzizdi. Kitaptaki gibi. Evet. Şu an. Neyse, yani Tesla silahının bu hafta sonu çıkacağını söyledik. Evet. Onun üstüne üç beş muhabbetle çevirdik ama devrimin yeni bir projesi de var. Yani onu da konuşalım. Konuşalım. Ee, ben onu daha da çok merak ediyorum. Bir ben, de bir şey sormak ben istiyorum. Bilmiyorum. Onun için bekliyorum şu an. Tüyap'ta bir şey var mı? Yok TÜYAP'ta bir şey yapmayacak. Program. Ama Sonra şey söyleyeyim. E, TÜYAP'ta eğer ya yetişirse, hafta sonu yetişmese bile hafta içinde ha, TÜYAP'ta Büy satılır. Evet Büyülü Rüzgar'ın standında, Büyülü Dükkan'ın yeni ismiyle Büyülü, Büyülü Dükkan'ın standında olacak evet. kitap. Oradan satın alabilir herkes. Bir Paralel Evren'de bir imza günü yaparız. Evet yeni açılan çizgi roman mağazamız var. Karşıda evet. Bağdat Caddesi'nde Paralel Evren. Orada bir imza günü şimdiden düşünülüyor. E, bu arada büyülü dükkan dışında aynı zamanda Marmara Çizgi'nin standında da olacak Hı. kitap. Orada da bulabilir herkes. Onları da söylemiş olalım. Ve yeni projeye geçelim. Ben merak ediyorum. Ya yeni bir proje... hatun karakter geliyor yani <gülüyor> başka karakter. Ya o öyle bir proje değil. Onun biraz evveliyatını anlatayım. Şimdi aslında mizah dergilerinde çizgi roman bir süredir yapılıyor. Hatta çizgi roman artık dünyada da çok popüler olunca Hollywood'un zorlamasıyla şu an iki tane çizgi roman dergimiz var. Okuyor musunuz desem ee, olumlu cevap pek alamam. Yani, <gülüyor> çünkü bu ben ben de bunların e, üretim aşamasında katılmaya çalıştım. Büllysine beni kabul etmedi. <gülüyor> <gülüyor> ben aslında hiçbir yere giremediğim için Seyfettin de kendim çıkardım. Burada işim derinlemiş. Vermiyor musun? Neyse, şimdi e, Miza dergisi konusundan gelen çok iyi çizgi romancılığı var. Ee, ya da çizgi öyle. roman çizemediğinden dolayı mizah dergisinde çizemediğinden dolayı mecburiyetten De olabilir. An, evet. tabii, tabii. Yani böyle değerlerimiz var. Bunun. Bir kısmı üretiyor bir kısmı üretmiyor. Ee, ve bu garip üretim. Aslında bu işe Oğuz Aral gerçekten bir yere açmış. O yüzden bu bahsettiğimiz adamlar da seçenlerden gelen olarak. Ve onları serbest bırakmış. Şimdi o iş o kadar kısıtlanmış ve garip bir hale gelmiş ki e, çizgi roman yapmak dediğinde akla 80'lerdeki lerdeki geliyor. Nasıl? Yani öyle değil. Yani Hiç arada dinlemedi. 30 yıl var ya. <gülüyor> Deli misin 30 80'deki filmi bile seyredemedim. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> Fardo daha yeni değil mi? Bak konuş <gülüyor> Seyredemedim dedi adam. Ee, dolayısıyla zamanı yakalaması lazım her yeni yapılan şimdi. Bu kağıda renkli baskı, çizgi roman. Alsa. Kara olanlar da iyidir. Kara olanların yalnız hikayesi olarak hakikaten. Zamanımıza çok uygun olmayan, seksist, tabii. aşırı milliyetçi, çok böyle politik olarak yanlış anlamayacak bir şeyi var. Ama yani. tentenler bile öyle değil mi abi? Şu, yani öyle, evet. zamanımıza göre dediğin zaman o çıktıkları şeyler işte 74, 77, onlar 40, 77'dir. Ama 40 sene öncesi. Tabii, yani. tabii. Hani bir de ilk çıktığı zamanlarda o zaman daha da şeydi hani hikayeler vesaire falan. Trabzon'da benim diğer koleksiyonda esas orijinalleri vesaire falan oradalar hepsi. Onlar daha da ağır, seks, de, seks kısmı falan. Yani bir de şu var, iki, iki darbe. Daha kötü ama. İki darbe arası bir öyle bir durum var. Bir de hani ikinci darbeden sonra zaten Türkiye'de o iş biraz daha değişmeye başladı hani. Ama biz 80'ler döneminden 90'lar dönemine muhafazakar partiler olmasına rağmen başımızda muhafazakarlaşmıyorduk. Tam tersine doğru gidiyordu. Yani sonradan değişti işler nedense. Hani kara olan da bol bol seks okuyorduk. Biz şu an kara olan bol bol seks okuyoruz. 70-80-90'lara kadar e, action filmlerinde, işte Van Damme filminde falan da seksanesi oluyordu. Ya şey vardı, Mesela, non oluyordu, ondan önce bizde Amerikan Amerikan muhafazakarlık. Ama şu an global bir muhafazakarlaşma <gülüyor> var, evet. var zaten. Mesela 4 yeri en muhafazakar adam Clint Eastwood. Ee, şey kovalar, suçlu kovalar. Kapıyı kırarlar, porno film çekim setine girerler. Evet. Oraya devam ederler falan. ama Bir sahne öyle bir şey görürsün falan. Onlar yok artık. Yani evet. böyle bir şey olunca Allah bu ne falan diye Yok şey. Onun şeklen ki vuruyor ama. Ya işte PG-13 olayı evet. geldi ama PG-13 canını okudu. Abi sırf Oca. filmlerde değil ama bak çizgi romanlarda da yaşıyoruz. İki sene önce benim yazdığım bir Supergirl makalesi var. Global muhafazakarlaşma başladı ama içeriği tamamen Supergirl üzerineydi. O dönem eee Supergirl'ün çiziri değişmişti, yeni 52 öncesi hı hı. ve kostümü değişmişti. Eteğinin altına işte çorapta giydirdi, uzun pantolonda giydirdi vesaire. Jamal Eagle yanılmıyorsam e, o dönem o tasarlıyordu yeni kostümü. Herifin bir röportajı var. Neuser verdiği bir röportaj. Diyor ki e, süpergörl projesini aldım diyor. İşte süpergörlere bakıyorum falan. Annem geldi odama diyor. E, bu ne şimdi sen artık orospunu mu çizmeye başladın diyor. <gülüyor> Anladın mı? Hani ve herif bunu bu kadar da rahat bir şekilde röportajında söylüyor. Yani diyor ki yani çıplak bacak orospuluktur diyor yani. Anladın mı? Yani sadece Türkiye'de değil, Amerika'da, hatta Avrupa'da, Düşman, ya, süper de onu kabul Avrupa'da biraz daha de. az belki, liberal politikalar çok daha şey, Almanya'da vesaire biraz daha hani yükselmiş durumda olduğu için biraz daha az olabilir ama global bir muhafazakarlık da söz konusu. Hani bu Müslümanlığın da çok fazla, hani Müslümanların da çok fazla yayılmış Onur, olmasından kaynaklanıyor olabilir, ya. De falan Son filan, postum, yani biz Amerikan olmalı. çizgi romanlarında da görüyoruz bu ekstra muhafazakarlığı. Yani. Yoksa bizim 80'lerde okuduğumuz çizgi romanlarda herkes pornstar gibiydi lan hatunların hepsi. Saçlar böyle kabarık, spreyli. İşte herkes skinny bir şeyler giyer veya memeler dev gibidir falan. Memeler de aynı şeydi. Artık öyle değil Storm ama. Storm'un saçlar falan böyle. O dönemlerde. Memeler demişken evet. he, projeye geri dönelim. <gülüyor> Aslında onunla da alakalı bir sürü çizgi roman yapabilecek kapasitede adamımız var. Fakat bunlar mizah dergilerinin nüfus edemeyecekler diye tahmin ediyorum çoğu. Ee, ben kendim edemediğimden değil. Ne alakası? Dolayısıyla bu çizgi roman dergisi çıkacaksa bunu da bizim çıkarmamız lazım. Bu benim a, bir son süredir aklımda olan yapmak istediğim şey. Fakat bu işin para kazandırması lazım ki yeni adamlarda para kazanarak <gülüyor> bu işe girsin. Ve devamı evet, Benim Para kazanabilecek düşüncesiyle evet. o cesareti edinip işte bir 100 sayfalık Tabii. bir şey çıkartıp Başkanın adı yok aynen öyle iki sıkıntı var. Biri çizere yazara para ödeyeceksin İkincisi bunun baskı maliyeti de var evet. Bu ikisini çözecek e, yeni bir, bir teklif geldi aslında e, Bir tane dijital çizgi roman portalı oluşuyor yakın zamanda Dijital Türkiye'nin evi metalini çıkaracağız 3 ayda bir olacak İşte devam eden hikaye de bir iki tane olabilir İkiden fazla olmaz Kısa hikayeler, ee, ayrıca çizgi roman harcı hikaye olarak 1-2 sayfalık hikayeler ee, ve onlar işte güzel ilüstrasyonlar. Ve tabii bu artı 18 olacak. Güzel. Ee, bu müthiş bir haber, ben, ben bunu bilmiyordum. Mesela ya. hani devrimin başka bir projesi daha var diye biliyordum, benim bildiğim bu değildi ama. Yani bundan hiç haberim yoktu, bu müthiş bir haber. Bence, bence ben. işte Türkiye için özellikle belli bir, bir okuyucu sayısı vesaire falan downloadtan sonra e, hardcopy, basım çünkü o istendiği zaman sadece e, istendiği kadar basım yapan sistemler var, var artık evet, zaten var. sonuçta olabilir ee, başlangıçta dijital satım yapacağız şimdi artı 18 olduğu için zaten paralı olacak ama cüzi bir rakam olacak ee e, aplikasyon üzerinden mi yani? aplikasyon işte android falan ee, kazancı kazancıda yüzde olarak çizerlerle bölüşeceğiz Doğru. güzel tarafı siz onu bir hafta çıkarıp ertesi hafta unutulmayacak Belki bir yıl sonra birinci sayıyı yine adam alacak. Hoşten yine evet. fazla kazanacaksınız. Çizer ve yazar olarak. Dolayısıyla bu çizer yazarlar için de bir e, şevk... Tabii. Bir şey motivasyon, öyle. Bence o yani yani o için iyi olması lazım. Ben de o yüzden yani normalden daha fazla, daha ilüstratif, işte biraz daha hem metale yakın şeyler yapmaya çalışıyorum. Peki öyle işler mi arıyorsunuz? Evet. Farklı işler de olabilir. Yani bu çok bir iki haftalık bir iş. Kafamdaki. Ben böyle Gazla çalıştığım için düşünüyorum. <gülüyor> Ama siz hepiniz öylesiniz. Yani yazarlar, çizerler, baya gazla çalışıyorsunuz. Yani. Ya, gaz olmadığına gitme ya. Seyfettin'i bitirdim, matbaaya böyle... teslim ettim. Sonra bu böyle bir fikir gelince, ya bakarız falan dedim. Ondan sonra işte o 20 sayfa falan eskiz çizdim. 4-5 sayfa, bitirdim. Baklarınız ya, al kitap. Herkesin gibi kitapı gözüldün. Vallahi ben baktım. Her gün <gülüyor> konuştuyduk <görüşüydük> ya. <gülüyor> e, o yüzden öyle çok insana daha söylemedim ama yavaş yavaş konuşarak işte bu işi anlatarak. Yani şu an bayağı insanı e, söylemiş oldum. E, e, yazar çizer toplayacağız. İlk sayıyı biraz kuvvetli yapalım ki e, okuyucular görsün. Devamında da tabii ki amatör de olacak, yeni girmiş de olacak. Arada kimsenin beğenmediği çizim de olabilir, hikaye de olabilir. Fakat ortalama... Sizin verdiğiniz o cüzi rakamı karşılayacak bir şey olacak ki biz o dergi işte 2 ayda bir, 3 ayda bir, çok tutarsa ayda bir devam edelim. Çok özür dilerim araya giriyorum. Ee, biz bundan birkaç bölüm önce podcast'te şey konuştuk. Patreon.com diye bir site var. Evet. Bilmiyorum hiç gördün mü? Yok, bilmiyorum. Ya, bu, bu hani şey Kickstarter, Indiegogo tarzı siteler var ya işte böyle bir projem var deyip para topluyorsun. Patreon denilen site biraz daha farklı bir şekilde şunu yapıyor. Diyor ki ben düzenli olarak Size işte atıyorum bu podcast olabilir, çizim olabilir, dergi olabilir, o olabilir, bu olabilir. Düzenli olarak bir içerik sağlayacağım. Bunun, e, bunun karşısında da sizden abonelik gibi bir ücret almak istiyorum. Yani hani atıyorum bu odada beş kişiyiz. İşte herkes e, beşte de değiliz dördüz niye beşte bilmiyorum. <gülüyor> bizim, bizim birimiz şizoförü ama hangimiz? Hayali arkadaşım Cengiz'i de e, Bu odada Cengiz dahil beş kişiyiz. E, herkes işte birer lira verse ve bunu her ay verecek şekilde sürdürse yani okey dedim sen Patreon sitesine girdin projeyi beğendin ve ben bunu aylık olarak haftalık olarak neyse proje neyse ona göre takip ederim dedim ve dedin ki ben buna e, ayda 10 lira veririm abi ayda 10 lira veririm yani benim kartımdan otomatik çeksinler sikimde olmaz verdin ve böyle adam topluyorsun bunun karşılığında da işte sen de içerik üretmeye devam ediyorsun senin aslında patronların var yani sana o parayı verenler Patron sitesinin amacı o. Şimdi Buran dediği hikaye de aslında biraz o. Hani dijitale yönelik yönelikte bunu yapabilirsin böyle bir şey başlatabilirsin ama kendi application'ın içinde bu tarz bir sistemle para toplayıp o işleri basılı halde dönüştürebilirsin mesela. Aya basılı hale hani işte bu dediğim gibi bir dijitalde yolumuzu bulalım, ona göre bir şey yapalım. Yani. Ya bu sistem dijital içinde kullanabilirsin. Ee, ama orada şimdi tek kişi olmak lazım gibi biraz. Değil. Değil yani maalesef. bir havuza toplanıyor para dağılıyor sonra yani sen istediğin gibi dağıtabiliyorsun. Hı. Evet öyle de olabilir. Ya Patreon'da ya. mesela çizerler şöyle kullanıyor yani şimdi ya bir çeşit abonelik sistemi yani. aslında. Patreon'da şöyle bir şey var ee, mesela günlük sketini yapıyor adam. Dijital sketim. Atıyorum günde 3 tane sket yap. İşi haricinde hani freelance vesaire çalıştığı işi haricinde 3 tane sket yap. Çünkü inanmazsınız yurt dışında çizerler de çalışkan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ha, bu Ülkemizde çok alışık değiliz bunu. <gülüyor> i̇şte gerçi Yıldıray sağ olsun bize bayağı ona bir şey yapıyor, yaşatıyor o durumu da. E, o biraz götlük yapıyor tabii. Işte. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne gerek var uyandırıyorsun? Ödevi yapmayınca bütün sınıfı ödev verdirtmeyen insanların ülkesinde evet. biraz enteresan oluyor ama. Yani şey, günlük geçlerini yapıyor adam. İşte bir tanesini mesela herkese free yapıyor, herkes evet. görebiliyor. Ama, Ama diyor iki tane aylık 50 dolar vereceğim dediysen sana özel ekstra bir sketch daha yapıyor. Sana sana özel senin göreceğin ekstra sketch yapıyor ve diyor ki bunun bir de PSD dosyasını da yüklüyorum hocam diyor sana. İncele. Layer'larına bak. Hı. Bilmem nesine bak. Ya tamam bütün telifi ben de karakterin her şeyi ben de zaten ortada. Ama şey sana bak o bakalım o nasıl çalışıtırabiliyorum şey Tabii yani. canım, bak bakalım incele ya sabahtan akşama kadar incele. Videosunu kaydediyor. Evet, nasıl çalıştığını. kaydediyor. Yani böyle ekstra şeyler yani, de koyuyor. Sizin de mesela hani dijital çıkartacağınız şeye ek olarak atıyorum. Eğer işte aylık olarak işte 10 liradan çok vermiş insanlar varsa onlara ekstradan bir hikaye daha var deyip bir şey sunabilirsiniz Hı -hı. mesela. Yani fikir olarak şu an bir şey, beyin olabilir. fırtınası. Ya aslında şöyle bir şey var. Yine bu konuyla alakalı. Mesela geçen Galip Tekin'de bir röportaj vardı. Onu okudum. Biz çizgi romancılar hep ağlarız ya zaten. Kitaplar alınmıyor kimse okumuyor falan diye. Biz onun hep esprisini yaparız. Ilkeyle falan konuşmaya çıktığımızda <gülüyor> ağlama lan falan diye aşağıdan tekme attılar <gülüyor> ama çünkü yani zaten gelmiş 20-30 kişi, keşke gelse 400-500 kişi onlara ağlasak ama <gülüyor> <gülüyor> ya yani gelen 20-30 kişi zaten bizim okuyucumuz evet. yani bir de o adamlara ağlayıp şey işi yapınlar. Allah yüzüm burada <gülüyor> ben bazı arkadaşlar var geçenlerde işte böyle çizerler gidiyorlar işte panel yapmışlar hadi gidelim falan dedim ne Kimde kimse gelmedi ne diyorsun. <gülüyor> Neyse ya yani olur normal yani. 10 kişi de olsa yapacağız o paneller. Onlar da önemli bence. Şimdi o Galip Tekin de bayağı bir şey ya işte çizgi roman bitti bilmem ne falan. Halbuki yani siz şey olarak. Çizgi roman yeni başlıyor. Yani, <gülüyor> yani yurt dışından çeviriler falan Türkiye'de. Tabii tabii bu inanılmaz bir durum söz konusu. Şöyle bir o, durum o var. O konuda şeyi söyleyeyim bu arada gerçekten. Gerçekten inanılmaz bence, bir yeni durum. Yeni başlıyor. Gerçekten yeni başlıyor. Sen bundan yarım saat bir saat önce anlatırken aslında şeyi söyledin. Hollywood'un da gazlamasıyla dedim. Gerçekten de Türkiye neredeyse hani o 70'lerdeki çizgi roman piyasasının tekrar canlanmasına geri dönüyor. Hem de Amerikan çizgi romanlarıyla bunu tekrar yapıyor. Yani şu an Deadpool ve Batman inanılmaz satan çizgi romanlar. Ben şeyi biliyorum. CBC en son yeni girdiği Deadpool çizgi romanına 9000 baskı yaptı. Biz normalde bundan 5 sene önce Örümcek Adam basılırdı. 1500 basılırdı. 1500 adet örümcek adam basılırdı. Ve bir buçuk sene beklenirdi bitsin 1500 baskı Bir buçuk senede 1500 satabiliyordu. Çok ya. Şu an örümcek adam da 1500 değil ama. Şu an örümcek adam da 5000 satıyor. Yani Deadpool diyorum ikinci baskısına 9000 yapıyor. İlk baskısını 3000 satmış. ikinci baskıyı 9000 basıyor. Deadpool'un bir hikayesi üçüncü baskısına 6000 de girdi. Batman Şeyde... 10.000 basıyor Batman ikinci baskısını anladım hani şey Türkiye'de inanılmaz yüksel işte şu Hı. an çizgi roman. Seyfettin efendini tabii Efendide, 300 diye yaptığı, girdin 300 şu an durum 300. öyle mi mesela hani en az 600 vardır <gülüyor> diye <düşünüyorum. gülüyor> toplam, toplam şey ne kadar? Bir kitap 2000. Hani, bine... Örümcek adam beni çok ilgilendirmiyor da Seyfettin efendinin toplam 3 kitabın şeyi işte tüm baskılarındaki toplam şeyi. 3 kitaplık set. İlk bas, ilk kitap i̇lk kaç sattı? 3 kitap e, 2000'e yakın. Şimdi bir elimde 80 falan kaldı. 5 sene öncesinin Örümcek Adamından 500 fazla satmış demek bu. Yani bu çizgi roman Hem de hani bir Türk çizgi romanı yeni çıkmış bir adam. Kendi basmış kitabını, dağıtım ağı belli. Ona rağmen 2000'e yaklaştım. Filmi gelmiyor, bir şey olmuyor. Ya dizisi var. <gülüyor> şey... Ama adı geçmiyor dizisinde. <gülüyor> Doğru, Bence şey etkili orada. Yani. Hani ben ilk elimi aldığımda donda ilk şey yapmıştım. Basım kalitesi olaraktan hani bizde çünkü genelde çok fazla nedense şey yapılmaz ama işte kağıdın şeyi, ağırlığı, işte baskısı, renkleri, renklendirilmesi işte oradaki şeyler falan güzel hani ondan dolayı sordum hanım. Evet de kaliteli kalitedeki bir iş yapıyor. Aynen öyle. Şeyde hani bizim karakter ne kadar satıyor diye. Evet. Ee, Seyfettin Efendi'yi çıkmadan epey bir önce tanıştın. Sen ama zaten internette yayınlamaya başladı. işte. Sen, Biz seninle tanışmadık. Hatta internette yayınlamaya başlamadan da önce. Hani bir Facebook sayfası oluşturmuştu. Yeditepe canavarının evet. Facebook sayfası canavarı oluşturmuştu. Facebook sayfası canavarı ne var? <gülüyor> ha, Yeditepe canavarının Facebook sayfası ne <gülüyor> Facebook sayfası canavarı demedim lan. Öyle dedim abi. Dinletirim birazdan. <gülüyor> <Tamam>. İşte... <gülüyor> o, orada takip etmeye başlamıştım. Bayağı bir ses çıkmadı. Korktum. İşte orada hani yayın İnternette de bir dönem bayağı bir yayınlamadı millet. Biz, Niye gelmiyor lan? Bizim, bizim devrimle gelmiyor. tanışmamız zaten bir drink and draw. Merhaba ben geldim diye gelmesiyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> Artık Sanki... hepiniz beni tanıyın. <gülüyor> <gülüyor> evde çok sıkıntı. Ve şey yani böyle baskı kalitesinden de sonuçta kendisi yayıncılığı. Tabii kendi kendine yayıncılığı. Kendi da. yapmıyor. Dağıtımcılığını kendisi yapıyor. Bayağı her şeyini kendisi üstleniyor. Ve büyük bir emek var orada. Ve bu şey biraz ya mesleğine saygıyla alakalı. Yaptığın işe, e, ürettiğin şeye saygıyla bu ve özünde de kendi, kendi emeğine, emeğine kendine ve mi? kendine saygıyla alakalı bir durum yani. Bu şeyi çürürten bir şey. Ya biz sızlanmayı çok severiz. E, hep mi severiz. Ben kendimi de dışlamadan söylüyorum. Aa, o şöyle olsaydı da böyle olsaydı işte bilmem ne olsaydı bilmem ne olurdu. İşte Macaristan bilmem kimi yenseydi bilmem kim kimle beraber kalsaydı. Orkutçak hırsızlıklar gibi. İşte anladın mı? Hani... Bunlara çok bel bağlıyoruz biz. Halbuki burada hiç şeye bel bağlanmamış. Tabii. Ben bu işi yapacağım o, hocam. O cesaret, o delilik Aynen. lazım diye de örtülüyor. Yani. Ve yani ben burada bu işi yapacağım hocam. Ben bunu basacağım. 300 mü satacağım? Satsın anasını satayım. 300 satım diye girişilmiş bir iş. Ve aslında öyle olmadığını da gördü. Ve bir hepimize de gösterdi. Yani benim en büyük şeyim de bu. Mutlum da bu. Yani üçüncü kitabının çıkıyor olması ve 5'e kadar planlanmış, planlanmış olması planlanmış hani yani. ya şey diyor, 4, evet. ana, ana hikayeden üç maceralar kitap var. bir tane de işte evet kısa yanlış bir şey söyledim esrarınız maceralar dili esrarınız icarları ben bile <gülüyor> ya ana hikayeden 3 kitabı çıkmış olsa bir tane de kısa hikayelerden oluşan bir dizi büyük başarı ya aslında Japonya'da da böyle şeyler oluyormuş ben onu yeni fark ettim Mesela bu One Man Punch'da web komik başlamış. Evet. Sonra manga çıkmış. Bazıları, bazı çizerler e, internet üzerinden yayınlamaya devam ediyormuş. Hı. Oradan para kazanma. Var kazananlar. İşte bu şey yapıyormuş. Şey. E bu da var, Amerikan çizgilerimizde de var. Ama. Web komik başlayıp sonradan e, basan boom Comics çok yaşıyor. Evet, Mesela şey duydum o da ilginç. Biri de dijital hakları bende olsun bedava vermeye devam edeceğim. Hı. Deyip Hı. baskısını ayrı yaptırıyormuş falan. Yani aslında bu işin geleceği daha doğrusu bağlantı yüzünden. Hı -hı. Yani internet büyük bir nimet. Hı -hı. Yani bilmem neredeki adam da seni görüyor. Ee, tamam biz belki Türkiye'de daha az kullanıyoruz falan ama bu iş 5 yıl sonra farklı olacak. Belki 2 yıl sonra farklı olacak. Aslında daha tembel olduğu için daha çok kullanıyor. Ya bu arada biz bundan bundan 5-6 <gülüyor> ay önce haberini de yaptık sanırım Gikstra'da. komikolojiye de girdi Seyfettin Efendi. Yani, ha, tabii mi? tabii böyle bir durum da var evet. komiksolojiden de online satılıyor. Hani Hı -hı. Falan. İngilizce olarak girdik. Ya komiksolojiyi Amazon satın alınca biraz kötü oldu. Evet. Hı -hı. Çünkü bağımsız yayıncılar diye ayrı klasör açıyordu. Hani o ay onu görüyordu. Hı -hı. Bağımsız yayıncı zaten 10 tane. Şimdi bütün hepsini bir havuzu aldılar. Aynı gün 30 tane Spider-Man veriyor. Batman'le kapışıyorum diyorsun. <gülüyor> ne olmuyor o zaman tabii. Onu toparlar ya Amazon. Olabilir bilmiyorum. Yani çünkü elindeki ürünlerin hepsini satmak isteyecektir. Yani, Tabii. yani ben e, dijital sonuçta şu an okuyorum. Bilmiyorum. Kitap gelene kadar. Karşıya gidip alıp gelene kadar. Evet, hard copy olayım. elime gelene kadar. Ama yine de bir koleksiyoncu için hard copy. Hard Mutlaka. O, o kısmı olabilir. Olur. Dijitalin de bir de şöyle bir şey var. Şimdi hani tam dijital ulaşımı e, vesaire falan daha hızlı, daha çok daha genç kitleye bir anda ulaştırıyorsun ama aynı zamanda dijitalde de şey sıkıntısı yok mu? E, sahip çıkma hani sen normalde atıyorum işte bir tane şey yapalım bir tanesinin alınıp ondan sonra serbest olması Koydu koymuştorunuz e dağıttı. Ya. E, ya o olabilir o çok önemli değil bence he, şundan dolayı hani hard copy e, arkası olmadığı için hani gerçekten fiili satıştan gelen şey e, orada hani birazcık daha çok düşük farkı yok ya ya bak Seyfettin'in Fazlı ilk piyasaya çıktığında da alan adam aldığı gün tarayıp internete koyuyor zaten. Tabii. Ya şöyle bir şey var. E... Koyabilir. Yani, Sonuçta isteyecekleri rakam cüz'i olduğu için bu çok önemli. Yani cüz'i rakamla... Tabii, ben... 22 lira bir kitaba vermek yerine 3-4 lira vermek ha. arasında veya 2 lira vermek arasında çok fark var. Tabii tabii. Ha, o 2 lirayı veremeyecek adam da okusun. Dijitalini Aynen. de bedava okusun bence. Benim fikrim öyle. 2 veremeyecek olan zaten şey yapmaz O şeylere... Yok işte şey yani Yine yani verir okur zaten. Var yani. var. Gerçekten. Olabilir. Olabilir. Yani, olabilir. hiç sıkıntı değil ya. Okur beğenmez para vermek istemez. O da olabilir. Avengers Spider-Man bunun güzel kanıtlarından ben? bir tanesi bence. Yani alabilecekleri fiyata bir şey buldukları zaman insanlar almaya evet. ara, başlıyor. Türkiye'de Avengers Spider-Man fasikül olarak çıkmaya başladı. Hı hı. Ve hani Aynen. bizde fasikül bir şey çok uzun süredir çıkmıyordu. En son... Konan bıraktık galiba bis basıklıyorum. Ben, ben o 3 liraya konan alıyordum. Yani, yani, yani. Yok ya, Superman şey çıkartıyor arka baş. Yok şey fasikül e, çok daha eski. Konanları var ya, Lalin konan da. 3 liraydı sonra 5 liraya çıktı ama konan da hiç denk gelmemiş. Ya bu 2000'lerin başları işte. Evet. Ya yapılıyordu ve fasikül şimdi tekrar geri döndü. İşte arka şey arka ba baş diyor. Avengers, Spider-Man'i fasikül olarak basıyor. Hem de iki fasikül birleştirip Amerikanlardaki fasikülünü birleştirip e, güzel yaklaşık... de bir, bir format evet, oldu evet. formatı şey, da güzel fiyat olarak da 5-6 liraya hı. gidiyor anladın mı hani 8 lirada olsa internetten atıyorum 5 liraya alabiliyorsun falan hı. ve e, aylık değil ama 2 ayda bir yayınlıyorlar yaklaşık hı. şimdi şeyi düşünüyorsun yani adam diyor ki Spiderman'in cildi ne kadar 20 lira bu ne kadar 5 lira okey bunu alabiliyorum hı. ve 5 liram var alıyorum ve daha genç kitle alabiliyor hı. İşte hı. En güzel yani işte... ya da bir cilt Spiderman alacağıma 3 tane Avengers ver o zaman diyor mesela hani hı. Mesela ben de Seyfettin'in 24'lük fasikül çıkarsam 4 lira olsa daha çok satarım büyük için. Muhtemelen evet, daha çok satarım. Ama işte o, o işi daha yapamıyoruz. İşte o, toparlayayım hikaye bitsin sonra o işlere belki girer. Yani dijital satış bence normal satışı köstekleyecek değil destekleyecek bir şey. Aynen. Bedava olsa da bedava dağıtılsa da öyle. Yani çok Türkiye'de in justice basılıyorsa dijital çok okunduğu için bunu basmaya karar veriyorlar. Rusya'da öyle bir şey çıktı zaten. E, dijital olarak çok indirilmiş kitaplar basılınca çok satın. Yok o benim söylediğim şey Seyfettin Efendi için değil. Diğer e, dijital platformda oluşacak olan ha. kitap için söylemiştim. Ya onu. onun için e, sen, yani Bu önümde duruyordu yani, yani bunu tutup göstermeyi e, verdiğim örnek şey için. Anladım. Art olan için hani artı eksi şey olur ama diğeri sadece dijitalden yayılacağı için. Kazanç oradan gelecek beklenti çünkü. Ya o da öyle bir şey. Yani onda işte fiyat cüzdüğü olacak. Yani o, o cüzdeyi fiyatı veremeyecek adamda vermesin, bedala indirip okusun. Var mı bu metası, önemli. metası vesaire falan? Ama zaten... Takip edebilecekleri şu an <gülüyor> bir görebilecek. Atıyorum şeyim da, bir şeyim Bizim göreceğimiz ya da en azından. Sonuçta o hani cüzdeyi miktarda dijital olarak vereceğiz diyorsun. Hani e, Seyfettin Efendi'nin hard copiesi daha pahalı sonuçta. Korsanı oldu mu? Yok. Yani kimse daha şey yapmadı. Hatta... Cüret edemedi. Evet. İsmail tepelerinde <gülüyor> bekliyormuş. Ya bazen Değil. diyor, mesela biri diyor ya işte Seyfettin var mı? Ulan diyor bunu diyorsun işte seni bağlayacağız Ya niye banlıyorsun? Adam belki sat. <gülüyor> Yok, yani yavaş yavaş mesela bizim televizyon kanallarımız bile onu yapmaya başladı. Dizilerini mesela dizi şeylerine, sitelerine bırakmadan YouTube kanalları açıyorlar kendilerine ve orada... Sızdırıyorlar beyin. hatta yani tabii, tabii. kendi kendine. Yok, veriyorlar veriyorlar bayağı bir gün kendi Ayş... kanallarında yayınlıyorlar yani. Şey sızdırma da var ya yani no. Supergirl işte çıkmadan 3 ay önce izliyorsun, Lucifer çıkmadan 3 ay önce izledik bunları biri çalıp koymadı. Gerek evet, kendi verdi yani. Ama insan soruyor yani. Üç ay önce sızdırdın. İnsan o logoyu düzeltir. <gülüyor> <gülüyor> çok kötü kostüm, mostüm çok kötü. Kostüm koca, değil. Arada böyle mi? trili bir tane S logosu geliyor böyle kırmızı. Yani. İnsan onu bir düzeltir değil mi? Böyle ikinci bölüme düzeltilmişini kayar. <gülüyor> Neyse Supergirl'dan Seyfettin'e geri dövüyor. <gülüyor> Peki şey, proje proje deniyordu. Bu... Kimsenin haberi olmayan bir projeyi. Bu bilmediğimiz evet. bu, bu, diğer bu. proje. Ne? Ve bu çok sevindirici bir proje. Evet ben, evet ben bayıldım. Ya o orası için yaptığım bir çizgi roman. Demin bahsettik ya işte. Ha bu web şeyi için yapmış olduk. Yaptım onu yani peki, uğraştığım şey. Peki hani şeyi geçtim o çizgi roman dergisinin hardcopy basılıp basılmayacağına sonradan karar verilecek bir şey eyvallah. Ama sen mesela orası için yaptığın bu projeyi aynı zamanda e, hardcopy basmak istiyor musun? Yo. yok. Direkt gerçekten sadece oraya. Yapıyormuş. Evet, dijital olsun yani orada ben işte aslında ya hani orası biraz şey e, artistik yeteneklerimizi göstereceğimiz hikaye olarak da uçacağımız bir şey platform olsun. E, yani bir sürü yapmak isteyen çizgi roman yapmak isteyen bir sürü insan var. Türkiye'de çizgi roman yapmak isteyen adamlara kitap satsanız, çizgi roman satsanız o bile yeterli olsun. Ha, biz öyle yapıyorduk onda zaten. <gülüyor> E, Gonu mesela <gülüyor> sevgili daykan döndürüyordu. <gülüyor> Fakat o konuda işte nasıl yapacağını dair bir bilgi yok. Çünkü bir kopukluk var. Yani zaman işte yapmışlar. Aradan 10-20 yıl geçmiş. İşte bir insanların da aklında şey var. Karabasan var, yapılmış. O da yani tek cilt çıkmış. Yani dört faskül tek cilt. Ya yani o bile bak ne kadar etkili olmuş. Yani aradan 10-15 yıl geçmiş hala insanlar Karabasan diyor. Ve o aradaki... Bende yok ya Karabasan'ın içinde. Evet. Ee, ve şimdi çizgi roman üretilmeyen bir yerde yeni çizgi roman üretmek sıfırdan başlamak gibi bir şey. E, kuralları kendin lazım. Nasıl olacak? Formatı nasıl olacak? Frankofon'a mı yakın olacak? Amerika'na mı yakın olacak? İtalyan gibi siyah beyaz mı olacak? Bunların hepsi aslında yeni yapan için muamma. Ben o yüzden mesela Amerikan'ı seçtim çünkü... Bence bir çizgi roman siyah beyaz olacaksa çok oturaklı siyah beyaz olacak. Evet. Yani işte İvo Milazlo gibi siyah beyaz olacak. Ee, ne bileyim mesela Fromelli çizen evet. kimdi ismi onun? Yani yazarı yalan Mur Hayvan. Ya, evet. Çizgileri. Ya o da o, öyle. De, o kadar detay olur mu o kadar detay yani, çalışıyor? Bir de dönemli çalışmış. Ya, siyah beyaz öyle bir şey olacak. Yani. Yani top bin gibi oluyor. Ha, yani Hı. sanat yapıyor. Böyle. Bütün sayfa bir sanat eseri. <gülüyor> Yani Frankofon olacaksa ona göre Frankofon olacak. Gibi Dolayısıyla işte bu şey Türkçe'si gramanın nasıl bir şey olacak. Bunu aslında hiçbirimiz bilmiyoruz. El yordamı işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz hepimiz. 5 yıl sonra belki o oturacak. Yepyeni daha değişik bir şey çıkacak. O şu an hepimiz için biraz soru işareti. Ama şurada var. Amerikan'da da aslında oturmuş bir panelleme sistemi işte sayfa boyutu vır olmasına rağmen orada da böyle inovatif işler çıkıyor arada Mesela biz Batwoman okuduk yeni 52'nin ilk döneminde hatta hemen öncesinde de. J.H. Williams 3 öyle bir iş yapıyordu ki ben benim aklım almıyordu. İnanılmaz bir panellemesi vardı. Yani Ondan hani, önce mesela David, David Mack'in devletleri var. Ha. David, David Mack de buna dahil. Yani hiç görmediğimiz bu panelleme şekli kullanıyordu. Atıyorum splash Page'i atıp onun üstüne karakterleri öyle ben yerlere diziyordu ki seviyorum. panelleri. Takip etmekte zorlanıyordu çünkü alıştığın bir panelleme stili değildi. Amerikanlarda da var bunu deneyen insanlar. Gerçi ama şimdi çok orada izin verilmiyor şey, onlara da bastırılıyorlar ha, yani. Ya orada oturmuş bir sistem var. Bir şey yaptığında daha Şimdi burada Bizde oturmuş hiç bir yok. sistem ha. olmadığı için yaptığın her şey aslında bir yandan yanlış oluyor. Tabii ya taklit oluyor ya yanlış oluyor. Hayır, burada Todd McFarlane'ın spawn'u da ya, ya. şeydir yani. Amerikan klasik çizgi romanından baya farklı e ama o 90'lar şey. çok öyledir yani, yani 90'larda çıkan hepsi öyledir Panellemeleri çok karıştırdı İzlenmesi şey çok zordur çizgilenen formatı ile ben anlatım panellemesi vesaire panı ile beraber boyutları falan da olsun değişti komple yeniden bir şey vardı i̇şte şey dediğim, o dönem yani. gelişen bir şey var böyle biz bir iş yapıyoruz bu iş basılı iş ee, bunu storyboard'dan farklılaştıralım ee, grafikle sayfa düzenlemesiyle e, karelerin içindeki çizimleri bütünleştirelim. İşte kimi yerde kareden taşan karakterler, kimi yerde işte... Ya Frank de yaptı bunu. Daredevil'un da yaptı. Aynen. Kimi yerde işte bütün sayfaya bir şey koyup üzerine bir iki tane kare yerleştirme bayağı uğraştılar. Sinemaya da işte Anglin'in Hulk'uyla girmiş oldu yani. E, yani Anglin'in Hulk'la hiçbir şey için mi en azından... Onun tamam. için beğenmek Hiç. lazım. Bak çizgi roman e, Panelleri aynen öyle. Aynen Andromeda Strain 1971 veya 2 filmi onda hı. da vardır o. Panellerleler çizgi Panelleri. romanlar. 60's'ın önce remake'ini yaptılar değil mi? Ha yapılır. Ama odur onun orijinalini izleyemezdim. İzle o o benim ilk gördüğüm örnektir o kadar. Mutlaka eskisi de olabilir ama o bayağı tarihi olarak da eski. Hı hı. Şimdi diğer projeden konuşmadık. Bu sana i̇şte başlamıştı. Şey. İşte biz biz ha. kestik konuş. Ya bir diğer konu. projesi aslında dergi bu projesi. Benim ilk yapacağım şeyden bahsedeyim. Çünkü ben orada bir uzun hikaye ile başlayacağım. 4-5 sayı sürer. Sonra kısalarla devam ederim. uzunları başka birine şey yaparım. Sürekli uzun hikaye ben çizmeyeyim. Hani ilk böyle bir açılış şeyi, dinamosu ben olayım da o dergi kendi kendine de yürüsün. Yani yeni adamlar gelsin isteğim ne olduğum için. Demin bahsettik ya işte bu Padişah'ın sağ kolu muhabbeti. Yani evet. ben aslında bir kılıçlı kalkanlı hikayenin bozulmuşunu yani evet. ters yüz edilmişini yapmak istiyordum. Ee, kahramanda erkek olacaktı. Sonra biraz konuşuyordu. Ya bunu işte bir, madem artı 18 yapıyoruz. Kadın yapalım. Gerekirse işte hikaye içinde yani erotik ve işte mastürbasyon malzemesi olmayacak şekilde <gülüyor> kullanırsak kullanmak şartıyla benim kafamda evet, memesi de gözüksün şey de gözüksün. Benim öyle bir sıkıntım yok ama hani çok da işte oluyor ya çok ideal bir kadın elinde çok büyük bir kılıç kullanıyor. Yani o kadın o kılıcı kaldıramaz normalde. Hani o kadar da şey olmasın. Biraz e, Kerim Abdülçakbar'ın geçenlerde bir yazısı vardı. E, Kerim Ab ya, Abdülçakbar yazılırdı <gülüyor> mı okuyorsun ya? <gülüyor> Twitter'dan takip ediyormuş oğlum adam. <gülüyor> Bu Rusya'yı nasıl koydun abi öyle? Kerim Abdül Capar'ın geçenlerde <gülüyor> bir yazısı vardı. Diye. Ben orada dağıldım zaten. Dağıldım. Bilmiyorum okudunuz mu? <gülüyor> Kerim Abdül Capar'ın geçen bir <gülüyor> makalesi vardı. <gülüyor> Şimdi i̇şte anne Kornikova var. Güzel bir kadın. 1080 boyunda işte 60 kilo mu 58 kilo mu ne? <gülüyor> Tenisçi. Bir de Williams var. Evet. Williams kardeşler. O da boyu kısa. Boyu bir 10 santim falan, 1.68 mi, 1.70 falan, kilosu da yüklü, kaslı falan bayağı, ya, kolları seviyemiz. falan kalın bir adam. Adam. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> adam adam gibi. <gülüyor> yani adam gibi kolu ver ama, evet gerçekten. <gülüyor> Williams, Kornikova'yı 17 kez yenmiş. Fakat kazançlarına bakıyorsun, Kornikova iki kat fazla para kazandı, sponsorlar dolayısıyla. Kornikova işte, sarap Konnikova. Yok, Sharapova, Daniil Sharapova eski gibi. Evet, evet, eskiyor. Sharapova da. Şunu evet. ben de gördüm. Aynen, ben de ama Eseklinikova iki kat. Ama Sharapova, Sharapova yeni, yeni Konnikova. E, açıklama yapıyor. Biz onun kadınsılığını korumaya, tabii, tabii kilo almamaya çalışıyor falan. Tabii. Williams'a bu yandan da laf çıkıyor mesela. Ha. Yani. Abi Konnikova'ya da yaptılar aynısını. Ronaldo ile çıktı Kornikova. Şeyin klibinde oynadı. Ne o çocuk? İtalyan babası bizde daha meşhurdu. Cristiano. Ee, Cristiano. Luisinho'nun oğlu. Oğlunun adı neydi lan? Babasını evet, mı yaşlıyorum ben? Evet. O kadar mı yaşlıyım ya? Kendi iyi oluyo bebeği zaten... <gülüyor> Aynen öyle yani. Hani kayda değerli bir başarısı olmadığı için ismini öğrenmene gerek yok. Yok, yok lan Elisiyeter şey Ses'in şarkıları iyidir aslında. Neyse herifin klibinde oynadı Kornikova denilen kız da yani. Şarapova ya. Yani Şarapova. Şarapova. Neyse yani dolayısıyla hani bir kadın kahramanı olacaksa dev kılıç. Bizim şeyde kestere. <gülüyor> kılıç testere. Kılıç <gülüyor> testere. Bu o arada o, o kadına nasıl haksızlık yapıyorlar? Aslında olsun sporcu hali yani. Bildiğin Kim? Bilyemiz mi? Yok ya o biraz daha çok neyse şimdi e, çok, şey neyse, çok seksist yani, olmayalım. Çok e, evet işte yani madem seksist olmayacağız bunu erotizm malzemesi olarak kullanmayacağız. Baya böyle kaslı maslı vurduğunu oturtulan bir kadın olacak. Hatta böyle çizdim bayağı. Onu size yollamadım. Şeyi ya nasıl mu? çizmişim böyle kadın? Bir şey, şey falan Bir tane yolladım ben. O Yo, değil. Şeyi okudun mu? New 52 Wonder Woman. İlk seri. Ilk Yok. Şey. Travesti gibi ya. Oradaki Yok. Wonder Woman'un da. Yok. kadar şey... değildir. Travesti gibi yani değil. emin ya. değilim. Travesti. O çizilerin stilinden de kaynaklanıyor. Gidin travesti. Ben beğenmedim. <gülüyor> böyle gardrobunu açıyor. Ben oradan takım ebise falan olacak diye bekledim. <gülüyor> hani bak. Wonder Woman hep Alex Ross bile hani dev geniş omuzlu çizmiştir, evet. Amazon kadını kastla Fa bilmem. Fatma de. mı mı Surat Fatma'a giriktir. Ama abi yeni elli Wonder Woman ilk cilt özellikle yani o bizim, <gülüyor> Salih abi. <gülüyor> Bıyıklar geçmiş. Osman Bey'e caddeye çıkmaya karar gelmiş diyor. Şeyi seyrettiniz mi? Bu gece mi? Harbiye'deyiz falan. Hat hoşlanayım. Hatınlarla ilgili bir chart YouTube'da. Yok. İşte Crazy hat eksenleri. Şey Ortada oldu. Havai Meteor Mudder şey, var. şey yok. yok bu eleman e, yok, orada yok. da vardı da bu eleman internette fenomen olmuş. E, film teklif vesaire falan gelmiş. Nasıl film yapacaklarsa bilmiyorum. Film teklif çartımı anlatacak bilmiyorum <gülüyor> ama e, bayağı şeydi orada işte eğer hani bir Chidipine? Yok Hatun 4'ün crazy'si 3, 4'ün altındaysa 3 civarındaysa Hotness'ta 9-10'sa muhabbetinizi kısa kesin Kesin tren nedir diyor çünkü. <gülüyor> <gülüyor> bu garda dolaptan takım elbise öyle ben böyle şapka bu yıkta çıkartır yani oradan o wanderu. Ben hiç beğenmemiştim onun için. Ya kadın kadın gibi olacak da onu soracaktım konuya denersek. E gerçi onu konuyu geçtik ama yabancı dile çevirim vesaire falan şey var mı? İşte İngilizce çeviriyorlar. Yani dijital platformda en azından öyle bir şey olduğu zaman çevirip dijitalle en azından şey denilebilir, denenebilir. İşte ne denedi asla. aslında devrim onu yani komik e, işte komiksojide satılmaya başlandı dedim ya Türkçe değil İngilizce satılıyor ha. tabii. Ya orada biraz işte şey arasında kayboluyoruz da öbür dergiyi İngilizce'ye çevrelim falan o kısım bakalım. Yani, İngilizcesini ismini, ismini birebir korudunuz mu? Seyfettin, yani. Seyfettin Efendi diye. Çünkü aslında efendi efendilikten gelmiyor onun soyadı efendi. Hı hı yani hikayede oraya gelmedik soyadı kaldı gelmedi daha Oo daha kimsenin bilmediği bir şey öyle evet. yani. Seyfettin'in soyadı efendi yani evet. aa piçliğe bak <gülüyor> güzel, <gülüyor> güzel. <gülüyor> klasik Kule devrim ters köşesi olmuş bunu keseyim orada. mi acaba buradan <gülüyor> kesmiyorum ya. insanlar çünkü sonradan gördüğünde az siktir diyecekler yani neyse bunu da kaç kişi <gülüyor> dinleyecek zaten en fazla 16 bin kişi <gülüyor> Çok güzelmiş lan bu evet. Ben, <gülüyor> Ya ters köşeyi çok yapmak sıkıntılı. Mesela bizim işte Galip Tekin öyledir. Her hikayesi ters köşe. Evet. E şimdi bir ters köşe, iki ters köşe, üçüncü de zaten... İlk tarz köşeyi bekliyorsunuz. Bu böyle olmayacak. Yeterince iyi olmayınca da sen ha patlıyorsunuz. Karakter. filmleri gibi böyle. Şaramalaya. Şaramalaya. Şamalaya. Şamalaya. Şamalaya mıydı neydi oğlum? Yeni filmi de çok kötü. Bizim Türkiye'de de bir şey var ya koyup. Şamalaya. Şamalaya. O demin T başta konuştuğumuz konuya da dersek. Hani Seyfettin bir... Adam bir moderatör edansın. <gülüyor> bir soslu namına Me Mesajı var. Oğlum. Bizi toparlıyordunuz. Yapma burada. <gülüyor> Yok. Hani şüpheye düşecek mi falan filan gibi konuşmuştuk ya. Aslında bir ters köşe olacak hikayenin Hı. sonunda. Ama tek bir tane ters köşe olacak. Yani Seyfettin de ters köşe olmaz. Çünkü ben sevmem hikaye olarak. Hı. Aa aslında öyle değilmiş, rüyaymış falan şeyini. Ama bir tane olacak. O, o zaman işte seyirci de, yani okuyucu pardon seyircinin. Filmi geliyor. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Kenan İmizanoğlu, Seyfettin Efendi. <gülüyor> Çünkü benim kitapları okumuyorlar. Resimlerine bak. <gülüyor> hani sonunda bir ters köşe olacak. O Sezon köşe sonunda olacak. Bir, bir şey Doğru. cliffhanger yapacağım diyorsun yani. Şey Hı. yapıyor musun? Kafanda böyle hikayeyi yarattın, çizdin, ettin, okurken vesaire ya da işte direkt karakteri yaratırken, hikayeyi yazarken ulan bunun filmi olsa şu oynar bu oynar vesaire falan deyip. Ya da karakterler için işte Böyle bir karakter kartı işte adı soyadı önceki ismi Başka şeyi doğum tarihi ha yok, İlk şeyi şey Ya da ya. şeyi sorayım ee, Ben sana sergide sormuştum Bu tanıdık geliyor kim bu Dindeler <gülüyor> esinlenme var mı diye o zaman o da bende kalsın evet. demiştim. Ben hala çıkartamadım <gülüyor> Ya şey var aslında. Michael Sheen. Bir dakika. Eminim şimdi yanlış söylemiş olabilirim. <gülüyor> Sheen ailesinden olmayan Sheen. <gülüyor> Masters of Sex diye dizisi var. Aa şimdi. evet. Aa, evet. <gülüyor> onun bir kızı. <yıklısı>. Hayır, <gülüyor> ailesinden olmayan Sheen. Görüyorsun yani, Şey değil mi lan? Young Guns'ı Emily Osteres. Yok. Şey o aileden zaten. Underworld'de kurt adam ilk evet, o evet, evet. Şimdi bayağı göbeği falan saldı ama evet. çizemim Masters of Sex baya iyi dizi bu arada, evet, bu arada çok evet. iyi dizi yani heriflerin o ilk, ilk sexual revolution dedikleri dönemi anlatan o tahta vibratörlerle dildolarla falan baya iyi dizi tavsiye biz daha önce de etmiştik ilk sırada <gülüyor> <gülüyor> çünkü biz hafif sapkınız hani yapacak bir şey yok yani. <gülüyor> Güzel, ee, tekrar da çok iyi bu arada. Yeni projeye tekrar geri mi dönsek acaba? E, Çünkü e, ben hala e, Hatun'un adını bile alamadık lazım. Evet. Ama e, heavy metal tarzı kaslı hatun çizmeye başladığını öğrendik. Büyük evet. varmış, onu evet. <gülüyor> kılıç varmış, bunu öğrendik. değil, kestere Kılıç testleri. Ya şimdi ortamlar biraz tanıdık gibi. Aslında işte Osmanlı gibi ama post-apokaliptik bir ortam. <gülüyor> post-apokaliptik Osmanlı. Yani, evet, evet yani biraz işte steampunk benim zaten çok sevdiğim bir tür. Kestere sen, de öyle hep bir şey. ufak şey de var zaten. Teste evet. de bayağı ağır güzel şey var. Ee, <gülüyor> hikayede de biraz jazz gibi e, pir askerleri var. Pir askerleri her bölümün başında da pireceler var. Bu kız da onlardan biri. Direkt e, ilk hikaye aslında jazz dread gibi hani böyle <gülüyor> suç işleyenleri işte çok basit suç işleyenleri bile öldürüyorlar falan. Sonra bir bir olay yüzünden ters düşüp bu sefer o bu düzene krala şeye baş kaldırıyor ve işte o full kapalı giysisi soyup <gülüyor> çünkü o düşmanın dikkatini de dağıtıyor bir de bakamıyorlar. Oh evet Sonia göndermiş. şey e, namahram olduğu için bakamıyorlar yani kadın soyunca gözünü kapıyor kılıç yiyor. <gülüyor> ya. Ters köşe daha var gibi. <gülüyor> Öyle de, kimse de, anlamıyor de. değil mi? Herkes hop aa, falan. <gülüyor> <gülüyor> Görsel bir şey olmadığı için. <gülüyor> i̇şte ne bileyim dede korkut var. Korkut dede veya işte. <gülüyor> Tam isimler belli değil şu. an i̇şte ne bileyim kimyasal gazdan falan. belli ama. Onu Büke Hatun diye düşünüyorum. Peki şimdi. o uydurma Büket Hatun mu yoksa bizim bildiğimiz Büket Hatun mu? Ya o Büket kelime olarak. <gülüyor> ha, okay. çünkü bizim bildiğimiz ses... bir hani değil abi. Evet, evet. Eskilerden bir Hatunumuz var. Ki hani onun karakteristik özellikleri de çok acayip belki yedirebilirsin de karakteri bazıları. Olabilir. İşte onun yani, soyundan geliyor olabilir mesela. Ya biraz isim benzerliği de olabilir. İşte dede Korkut kimyasal gazlarla insanları korkutuyor. İşte kör oğlum <gülüyor> kör okçu. Oo <gülüyor> <gülüyor> iyi Falan böyle. Öyle bir fantastik kişi. <gülüyor> <gülüyor> o biraz daha fantastik hale. Tabii alt metni var mı? Var. İllaki. Deli kralımız var. Ona karşı <gülüyor> mücadele ederiz. He evet, yani. De, e, bunu tekrar herhalde bir net bir şekilde de söyleyeyim. Devrim Kunter'in herhangi bir işini okuyorsanız alt metni de var. Yani var, evet, yapacak evet. bir şey yok. Bunu anlamıyorsanız sorun sizde değil bizde demektir. Yani devrimde de değil bizde. <gülüyor> Anlamayın da olmayalım. Evet, sıkıntı çıkmasın. yıl sonra açıklayacağım. <gülüyor> şimdi bundan ne zaman başlayacaksın peki ya, tarih bir şey koydun mu buna başladım ben de hı hı. işte bir sayfa sayısını bir karar vermem lazım sana da söyleyeceğim yani de ol mutlaka 3 ayda bir falan düşünüyorum ilk periyot için hı hı. bir işte toplanıp konuşacağız ne yaparız ne ederiz biraz benim istediğim hani tamam action adventure macera vurdu kırdı olabilir çünkü heavy metalde de vardır fakat biraz işte alt metni olsun. Hı hı. Benim bir şeyimde olmayan hikaye de olabilir. İlla hepsi de mesaj verecek bilmem ne diye değil. Mesela. Ama Türk işi mizah dergilerinin çıkış noktası gibi Türk işi çizgi roman dergilerinin çıkış noktası olsun diyorsun aslında. Çünkü hani alt metni de olan karikatürlerle başlayan bir iş Türkiye'de hani o karikatür dergileri, mizah dergileri. Çizgi romanın da başlangıcı yine Türk işi olsun diyorsun. Yani bir alt metni de ya... olsun. Siyasi bir göndermesi de olsun. Yani birebir esasına... çizmek zorunda değiliz. Yani tabii hikayeyi evet. birebir yapmam. o işte güldürken düşündürmekte bahsetmek istediğim oydu. Şimdi ya birebir bir şey yapıyorsun birebir başbakanı çiziyorsun bilmem neye çiziyorsun. <gülüyor> ya gerek yok. Yok gerçekten. Sen o bir prototip, o prototipi kullan hikaye yedir. Öbür prototipi al buraya koy. Ha öyle bir insan yok mu Türkiye'de? İki gün sonra çıkacak, çıkacak. merak etme. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi o prototip yani olacak. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi onları yok edince bu sefer içi boş saçma gerçekten sapan abi, bir şey oluyor. Yani işte ben, son dönemde yani gerçekten birazcık daha böyle hani uzaklaşmış oluyor. Yani ufaktan da olsa İzmir'de geçen bir hikayede arkayı bir saat kulesi koymazsan aynı yani, öyle İzmir'de Aynen. geçmiyormuş Aynen gibi oluyor. Evet, altını dolduracağız biz. Evet yani. yani onu biraz işte geliştirme aşamasında yapacağım. E tamam en azından hani biz panelleme boyutlar vesaire olarak bilmesek de en azından şey biliyoruz demek ki Türk işi diyebileceğimiz başka bir noktası var. Yani bir, bir, bir alt metni siyasi bizi ilgilendiren bir kısmı alabileceğimiz başka bir şey daha var bu işten yani artık. Ya yani umarım olur. Tamam. <gülüyor> Peki adı belli mi? Onu düşünüyoruz ya daha. Birkaç şey var. Ha. Bakalım daha şey yapacağız öyle bir sıkıntı var bizde işte yani mesela böyle çizgi yazıp isteyen <gülüyor> herkesin mizah dergilerinde anını yaz hikayeni yaz ya çocuk zaten 22 yaşında bazı ne yaşadı ki ne ya, ya mesela şeyler çok erken girmiş Kenan Yarar günler falan 15 yaşında girmiş onlar zaten öyle hikaye kendi hikayesini yazan adamlar değil ama yani kendi hikayeni yaz ne yapıyorsun bana diyor ya evde oturuyorum bir şey yapmıyorum olsun olsun komşumla kamçı çıkmaz. <gülüyor> evet. Bunu izlemedikleri için anlamadım. Evet. Evet, evet, anlarım, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Mesela bu şu alt metin olayında en güzel hikaye şeyin. Onu bahsetmişimdir belki size daha önceden. E, gözleri tamamen kapalı. Eyes Wide chat. Çok iyi bir şey. Yani o kurgulanmış. Yani Star Wars gibi <gülüyor> biraz içki düzel çünkü Star Wars. E, Ayz Vahçat gerçekten kurgulanmış ve farklı şekillerde okuyabiliyorsun şimdi ilk okuduğunda adam karısını şey karısı adamı aldatıyor bir işte böyle alengirli bir ortamlara giriyorlar karısı onun cazibesine kapılıyor fakat sonra işte şeyde diye basit bir şekilde okuyabilirsin alengirli dedin senin 3-5-7'ler ainden sonra <gülüyor> kapıyı açıyorlar ortama giriyorlar yani orada <gülüyor> film de öyle zaten <gülüyor> <gülüyor> <alsın> <gülüyor> bir taraftan okursan, o İlluminati kısmını okursan, işte aslında böyle İlluminati gibi bir grup var, dünyayı yönetiyorlar. Sen onların nüfus da edemiyorsun, böyle şey denk geldiğinde de kaçman lazım, seni kullanıyorlar falan filan gibi bir hikayesi de var. Evet. Üçüncü hikaye aslında bu iki hikayeyle de bağlantılı. Bir, orada iktidarsızlık problemi var. Evet. Adam karısıyla ilişkiye giremiyor. Ama bu sesimi ben mi duyuyorum? Evet sen duyuyorum. tek sen de. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, Trolleyecektim. Adamın seks hayatı iyi değil. Sonra para veriyor. Ee, Fahişe ile de beraber olamıyor. Şey olarak çok iyi adam. Yani Oyuncu olarak da bilerek seçilmiş. Yani. Tom Cruise çok yakışıklı. Nicole Kidman da gerçek karısı o zaman. O da çok güzel bir kadın. Yakışıklı, doktor. Hatta mesela olmayacak bir şekilde ben doktorum falan diye kimliğini verip Bilgi alıyor adam. Polis gibi. Yani statüsü yüksek, para kazanıyor. Fakat yine kendinden daha yüksek statüye giremiyor, nüfuz edemiyor. Orada da bir iktidarsızlık problemi var. Aslında yani ilk iki alt hikayenin çözümlemesi bence bu işte. Evet. Yani bir yani. iktidarsızlık hikayesi var şeyde genel olarak. Ve bu herif bunu, çok manyak bir insan olduğu için hikayeyi böyle... Orjinalik yani. Elik, evirip çevirip böyle bize anlatmış. Şimdi peki bu projeler için bir tarih var mı? Ya yıl sonuna kadar ilk sayıyı toparlarız diye düşünüyorum. Yıl sonuna kadar ilk sayıyı toparlarız. İki Hı. ay kaldı abi zaten. Evet yani bu bayağıdır o zaman çalışıyorsunuz. Son Bakın sayfaya zaman gelmiş demek <gülüyor> hafta diyorsun yani. Yok yani nasıl cesaretlerden buluyorsun bu tarih verecek? Onu da tekrar. Yani Seyfettin Efendi'nin kısa maceraları da çıkacak. Evet. Farklı çizarlardan mı? Beşinci evet. kitabı olacak. Toplama yani. Toplama evet. Hmm, güzel. İşte bir Esat'ın hikayesini ben çizdim. Geçmişte geçen bir hikayesi. Ki ben de merak ediyorum Esat'ın. Evet, yani tam karakter özelliklerini vermese de. Ha, kısa bir, bir öykü çizdim. Kısa bir öyküsü. Hemen almayalım. Soylu zamanları şey olabileceğim. Belki tam karakter özelliklerini kazanmadan. Münevver'in bir çocukluk macerası olacak. Okulda o... saçını çekmiş. <gülüyor> o şey Ömer Seyfettin'in bir hikayesinden. Uyarlama aslında. Aa çok iyi. Al diyetini. <gülüyor> al al diyetini İsmail'in. Evet doğru. <gülüyor> Ömer şey, Seyfettin'in bayağı travmatik Bu arada hikayeleri var. Şey ya. hikaye uyarlama hikaye bomba. Bomba. Harbi mi? Evet. Ulan en travmatik o zaten. <gülüyor> bir bomba var bir topuz var yani. Manyak olmamızın sebebidir adam. Yani aynını... Tek de çok şeydir mesela. Kahramandır yani. Şey ne abi? Hangisiydi Ömer Seyfettin'in? Daha hikayenin başında, trende kuşu, muhabbet kuşunu avucunu dışına alıp cinayet. <gülüyor> İlk cinayet. İlk cinayet beşinci kitapta olacak. Ha Kullanacaksın yani. Süper. Hmm, güzel. Çok güzel. Onu da ne aslında mı? bahsedeyim. Yani şey ilk cinayet niye önemli? Aslında bu adamların hepsi savaş görmüş. O zaman tabii bilinmiyor. Bizim Kıbrıs savaşı görenlere derler Savaşta savaşmış delirmiş falan derler Var var evet Hı. Tanıdıklarım var öyle ya. Evet yani Kurtuluş Savaşı'nda da büyük ihtimalle <gülüyor> Yani bunlarda da var Kore Kore'ye gidip gelenlerde çok var Sebebi şu onun adı şimdi kundu Post Traumatic War Sandi Yani aslında hepsinde var bunların O 5. hikaye biraz onunla ilgili olacak İlk de o yüzden. O yüzden de almak Ya şey demiyorum. Komedi konusu demiyorum da. Mesela komedi içerikli bir iş yapmayacak. Evet. Ama mizah dergilerinin yaptığı gibi. Ya şimdi bizdeki mizah tergileri gitgide şeyini kaybettiler. Yani. Tamam, ee, yani bir şey. Ucuzlaştılar evet. Kutu. Yani bayağı küfür ve ya, lümpen kültür üzerine gidiyorlar. Yani Sadece küfür yani, ve şey. Küfür yani. etmiş. O... İşte seksi çok. Küfür yerinde güzel. Yani. Seksi de yerinde güzel. Yerinde güzel ama ya, sürekli yüzeyine yüzeyine yüzeyine yani. zaman ve üzerine... Bu ciltte yalnız... Kulandığın zaman de. işte satışına düşüyor zaten. Bence satışlarının düşmesinin sebeplerinden Bence bir tanesi de o. Bence değil. Yalnız bu ciltte de devrim şeyi çok güzel yapmış. Hani o e, e, e, sepet efendim, tamam efendim, hemen efendim diyen tip var ya. O herifin şeyini çok güzel tutturmuş. O efendimlerin şeyini hani... Ama soyadı değil değil mi? Ya benim ha. aklıma ha. şuradan <gülüyor> geldi. <Mesal, gülüyor> çok güzel. Şurada şey soracak O bildirdim. aslında şöyle koşu. Efendim şöyle yapalım efendim. Evet ben, benim için Anladım, evet ben de. Mı? Şey içim bende diyor. O çünkü piskopak yani öyle kibar davranıp da rahatsız etmiyor zaten belli o yani, yani Çok güzel tutturmuş veya şeyi çok güzel tutturmuş. Evet, evet. O sürekli ben hani yanlışlarımı düzelten. Düzeltiyor. Hani Baş, başka şey tutturmuş. Çok yerli yerinde geliyor. Güldürüyordu mesela o komedi unsuru olarak çok basit şeyleri çok güzel kullanmış mesela bence. Benim dedim şey değil ben yani. böyle ciddi. Kendisini de ciddiye alan bir hikayede. Komedik unsur değil. Kendisini hiç ciddiye almayan bir hikayede. Mesela işte az önce yani nereden geldi bu soru aklıma? Az önce işte ayağa kapıyı kapattığımda Previews'un kapağında I Hate i kullandım. I Hate Fairyland gibi bir şey koyabilirim mesela. Ya ben şöyle düşünüyorum. Bir başlangıçta konuştuk ya. Tesla silahıyla girseydi Seyfettin Efendi bir şey olacaktı o zaman. Yani Tesla'yı kullanmış falan gibi. Bu işi yapabileceğini gösterdikten sonra Her şeyi yapabilirsin Mesela işte One Man, One Punch Man i̇şte Superman'in çok absürtü Fakat bunu sıfırdan yaparsan Yani öyle bir hikayeyle, öyle bir dergi çıkartsan Kimse ciddi almaz, onunla alay ettiğini anlayamaz hı hı. Bunu yapabilecek kapasitede olduğumuzu gösterip ee, yani o yüzden işte o derginin ilk sayısında ben çok uğraşalım çok iyi olsun falan diye düşünmez evim Hani bu öyle bir dergi olmalı ki dördüncü sayısında One Punch Man gibi bir şey geldiğinde de kimse garipsememeli. Hı hı. Abi bu adam saçmalamış dememeli. Ha bu adam Superman'le alay etmiş lan demeli. Hı hı. Bunu aslında kaybetmişiz. Yani çünkü o kadar kötü üretim yapılmış yeah, ki gerçekten. çizgi romanda. Yani iyi bir şey çıkacağını kimse düşünmüyor. Dolayısıyla bu biraz zaman meselesi. Tabii ki olabilir. İlk sayıda olmaz. Üçüncü sayıda olur. Beşinci de olur. Bilmem ne de olur. Mutlaka olması da lazım fakat onun da işte bir altyapısı olması lazım. Yani işte ne bileyim orada adam kötünü açıyor çünkü komik olsun. Değil. <gülüyor> çünkü o orada işte ne bileyim örümcek adamın 125. sayısını öden verme yapıyor. Desin. Bunu okuyucunun yüzde 10'u bilsin yeterli benim için. Yüzde 90'ı bilmesin. Çünkü o yüzde 10'da Abi bu adam aslında burada bunu yapıyor der. O zaman onu %90'a yayılır. Okey. O zaman şöyle bir <gülüyor> çıkarım yapıyorum. Mesela şu anda tamamen dümdüz soruyorum. Anlamak için hem de insanlar anlayabilsin diye. Mesela Conan vari mesela atıyorum. Yeni yaratılmış olsa. Conan yayınlanabilir şu andaki şeyde. Ama mesela bir Conan alegorisi olan Gru yayınlanamaz. Evet, evet. Şu anda. Onun Conan'la Conan alakalı olduğunu da düşünmezler zaten Ya yani. Ama aslında yani bizde de var. Ya Conan benzeri şeyler bizde de olan bu Bunlar ya işte Ya Conan'dan Kenan çakmış Kenan derler Berber vardı mı? ya bir ara Oy, arkasında bari. Yok yok <gülüyor> <Evet. gülüyor> Kenan'da Berber vardı evet Guruyu <gülüyor> Conan'dan <gülüyor> çakmak <gülüyor> değil Guru baya sağlam parodi yani Önde Karakterlerin çizimi de parodik zaten hani şey Türkiye'de yapınca Conan'dan çakmış derler ha. O algıyı kırmak lazım Anladım. Onun için biraz zaman lazım Gönderme yani. yaptı yapmış demezler Çakmış derler Aynı ha, yani. O şey yani O bir işte ufak bir şey. Ya aslında diziler miziler biraz kırmaya çalışıyorlar. Bu Leyla Le Mecnun yaptı bunu. O Tayfa'nın diğer dizilerinde de çok yaptılar. Ben... Hani popüler kültür göndermeleri ıvırlar zıvırlar hani. Ama göndermenin de boku çıktı bir yerde. Yani ne bileyim biraz daha okuyan, izleyen, gören eden kesimdensen göndermeleri algılıyorsun zaten. Ama sen sadece bu kesime satmaya çalışmıyorsun ki bu kitabı. Ama, mesela... Okusun istiyorsun, ya, ama mesela şey diyorum. <gülüyor> o zaman sıkıntı oluyor. Mesela ben bir karakter yarattım. Elitist bir iş yapmıyorsun. Ama elit karakterler. Şikayeye nasıl gelin? Burunun Türk versiyonunu yaptım. Ben onu yaptığım zaman aslında Tarkan'dan Karamurat'a hatta şimdiki Ertuğrul dizisine kadar hepsinin bir para dizini yapmışım. Guru gibi Sergio Aragonez'in <gülüyor> Ölümsüz eseri. <gülüyor> Ferif <Sergio> Hakkı. Ferif Hakkı <-Gülüyor> oğlum <gülüyor> sonuçta yayınlanacak <gülüyor> <İşte> bu. Vermet <gülüyor> lazım. <gülüyor> Sergio Aragonez'in <-Gülüyor> Ar <-Gülüyor> Ar <-Gülüyor> yarattığı Guru. Ya insanlar da bir yandan tanısınlar. ya <gülüyor> Guru. Çok eskiden yayınlandı Türkiye'de. Alfa yayınları tarafından. Giresun, tarafı. Giresun yayınları. Rize, Ordu, Ordu. Or, evet. <gülüyor> Ali Reca'nın kattığı şeylerden bir tanesi memleket. Ali Reca'nın bir de Rami değiştirmediği Rami. nadir şeylerden. Evet. Aydınger'le çizdikmediği nadir evet. şeylerden. <gülüyor> Normalde değiştirir yani. Bu ne? Bu ne? Bu ne biçim çizmiş bunu tekrar çizin. Burada ne demiş tekrar yazın falan. Ya da adını Yüzbaşı Volkan yapmadı. Yani, Binbaşı oldu. Binbaşı Volkan'ı <gülüyor> <Her filmi> aldı, terfi mi aldı? Neyse. Bende Binbaşı Volkan var. Yani şeyden, evet. ya En interesan bir oldu. çizgi roman tarihimiz var aslında. Çok enteresan yani hakikaten. Böyle birisi bütün samimiyetiyle yazsa da okusan böyle istiyor insan da. Böyle çok kendini beğenmiş şeyler olmadı evet, tabii. Çok, böyle. Evet. Yani, yani bu, yapanlar bu, genelde bu, öyle. öyle yaptılar şimdiye kadar. Neyse, hani öyle bir iş yapmış olsam mesela, olmaz mesela değil mi? İlk sayıda, ilk beş sayıda atıyorum. Öyle yok. bir plan yok. Çünkü şu anda senin üzerinden yürüdüğü için soruyorum. Ya yok, ya ben yani ilk hikayedeki devamlı hikaye benimki olacak ama o işte benim biraz ismimi duyurduğum için, bir de böyle, bu işe yani, zaman ayırıp çizebildiğim için ilk hani, hı hı. motora hareketi verecek ben olayım da sonradan o kendi kendine yürür diye düşünüyorum. Olur niye olmaz? Kaç sayfalık hikayeler oluyor? Bak onu sordum mesela. Evet. Ne bileyim maksimum 9 sayfa diye düşünüyorum çünkü hı hı. daha fazla kimse çizmez de başlangıç için. Evet. aslında orada bir limitleme yapmana. Biyerek var mı? Adam hani sonuçta çizebildiği ya. kadar çizsin nasıl olsa. Ev metalde 30 sayfa hikaye okumuyorsun. Var abi oluyor arada. Yok ya 30 sayfa. Onun Olur mu? E var H da. Ev metalin başında şey sayfa. Şey. 15 sayfa ortada diğer bir sonunda oluyor. 15. Ya, onlar zaten şey mi? abi. Onlar zaten ev <gülüyor> metal için üretilmiş. Orijinal hikayeler değiller. Onlar frankofono. Tabi tabi. Adam alıcı dergisinin de. içinde yayınlıyor. Yani. Şey değil. O, o... o cilt yapılmak için çizilmiş şeyler zaten. Aynen. Normal hikayede özel sayıların arasında değil. İşte Normal o, hikayede. Onlar onlar böyle. Zaten yani cildi var. Fark cilt eden cilt bir şey onlar. var mı? Var var. Bu adam cilt için yapmıyor. Hayır cilt için yapıp yapmaması değil. Sen de bir, bir senede çiziyor senin dediğin 30 sayfa. Bir senede çiziyor. Evet, evet. Mesela Keepersoft ve Meizer ev metalde yayınlandı. 15-15 yayınlandı. Tabi tabi. 15-15 ya baya çatır çatır yayınlandı. Hayır şey derginin başında 15 derginin sonunda 15. Evet 30 evet. İşte Keepers of the Maze'i öyle yayınlandı. O sene de Bişir basılsın diye yapılmıştı aslında. Bişir diye böyledi, başka evet. bir şey var. Öyle basıldı. Ben bayağı takip ettim bir ara. Hayır yani benim de bir sene bir şey şu. şey var da Frank başka ee, oturup takip ee, edebilirim. Yani. Senin projedeki şu an derginin birincisi, dijital derginin birinci sayısında e, kafanda oluşmuş olan atıyorum 60 sayfalık e, veya işte 90 sayfalık bir şey olacak. Bunun içini makaleler... 3-5 tane. Gerisi de işte e, senin hikayen artı diğerlerinin e, hikayeleri çizer, çizimleri vs. falan olacak diye kafanda oluşmuş bir şablonun olsa bile sonuçta şu an bütün sayfaların hepsi dolu olacak bir şey değil. Belli değil. Sen 10 sayfa çizdin, sen 5 sayfa çizdin, ben 15 sayfa çizdim. Bakılır 90 90 <gülüyor> devrim çünkü 40 sayfa çizdin onun için. <gülüyor> Motor, lokomotif ya o toplandığı zaman 90 sayfaya geçtiği zaman 5 sayfa benden kesilir. Bir sonraki seye aktarabilir. Yani illa işte onu yapmamak. İlk ilk etapta limit olması bence Yok yok, kendine koyuyor limiti zaten. O dergiye koymuyor. Hayır, devre şeyin direniz sorusuna istinaden hani illa 10 sayfamı olacak, 15 sayfa çizen. 5 sayfa çizsin bir tane 10 sayfa çizin. E, hayır, tabii ki ama ya, devrim kağıdı <gülüyor> öyle ya bir, limit şöyle bir şey koymuş mesela, yani. Joker falan çıktı ya zaman yani, Mesela 6 tane çizgi roman var. 6'sı devamlı. Ya çok dikkat dağıtıcı bir şey. Tabii. Takip edemiyoruz. Dolayısıyla böyle bir çizgi roman dergisinde mesela 3 tane biten hikaye. Kısa hikaye. İşte maksimum 2 tane de devamlı hikaye. Ki Doğan kardeşi de örnek almışsınızdır. Doğan kardeşi tekrar çıktı ya mesela bundan 5 sene önce. Evet. Hepsi devamlı hikayelerdi. Olmadı abi olmadı yani. Kaç evet, sayfa çıkabilir? Çizdi Abi daha doğa kardeş 18 tamam. sayfa çıkarabilecek. sonra onları ciltleyip ciddi öyle devam ettiler. Çünkü olmuyor. Evet. Hani Bak 5 sayfa 10'dan koyuyorsun. 5 sayfa, 5 sayfa bastı. Beş bastı beş böyle herhangi bir yayınevi de basmadı yani. Olmuyor. Hepsi devamlı hikaye. Şey yapamıyorsun yani. Dikkat dağılıyor. Ama mesela ne olur? Araya bir devamlı hikaye girer. Çok ilgi çeker. Ha. Veya işte tek macera biter ama karakterler ilgi çeker evet. ikinci bir maceraydı. Evet evet aynen. Sonra o ayrı bir albüm olarak dijitalde satılır. Evet. Basılır da. Evet. Onların hepsi de yine üreticisine kalır. Böyle o işte bir dinamo böyle para kazanma şeyi yapabiliriz diye düşünüyorum. Bir yani de şey önemli. Bu şeyi katılıyorum. Ben hani bunları ben de çizer olduğum için bir çizerin aklına gelebilecek soruları sormaya çalıştığım için sorumluların çoğunu. Şey aslında kısa hikayecilik en temeli ve bizde çok oturmamış bir şey. Ee, kısa hikayeyi anlatmamı bilmiyoruz Şeyde de bir insan yazar olmaya kalktığında da direkt romanla dalıyor. Işte. Yani, halbuki e, Stephen King'in mesela aynı işleri kısa hikaye. Çok filmi kısa hikaye. Kuşku mevsimi kitabı. Sanırım bir tane hikaye uyarlanmadı oradan. <gülüyor> evet. <He. gülüyor> işte İşte bizde kısa şeyi çok e, takdir edilen bir husus değildir. Yani yeni yeni öğrenciler, sinema hikaye öğrencileri diyor, şey, öğrencileri öyle. Hikayede de öyle. Yani kimse gideyim bir öykü kitabı alayım demez kim Herkes alan da öyle. İşte şey de öyle. Çünkü yayın evine götürdü zaman kimse antoloji üzerinden çok fazla ilgilenmiyor. Adam gibi Bir romantik şey antoloji bekliyor. Antoloji değil abi. Yani hikaye kitabı <gülüyor> mesela öyle değil. Mesela şeyi okudum. Her Karitik hikayelerinin olduğu, kısa öyklerinin olduğu. mesela muhteşem bir kitab. Kitapları vardı yani kısa hikayeler üzerine kurulu. Mesela bence Neil Gaiman'ın da mesela en çok kısa hikayeleri e Şimdi çekiliyor onlar. Aha, gibi gibi. Mesela bizde çok önem verilmez kısa hikaye. Çok fazla şey yapamıyorum. Mesela ben şeyi gördüğümde çok sevmiştim. Ahmet Ümit'in iki evet. tane masal cildi var. öyle. Masal masal içinde öyle bir şey daha. Aslında tek büyük bir hikayenin içerisinde hepsi iki kitapta küçük kısa hikayeler anlatıyor ve gayet zaman da Rodeo yaptı. Bilim kurgu öyküleri diye 10-11 hikayeden oluşan mesabeyi çıkardı falan. <gülüyor> Rodeo zaten kısa çizgi romanlardan da oluşan şeyler de. Yani. Aynen. Bir çizgi roman kültürünün bir çizgi roman üretim kültürünün oluşabilmesi için önce kısa hikayelerin geliştirmesi. Bu çünkü hikaye yazıcılığını geliştiriyor. Hikaye anlatıcılığını geliştiriyor. Şey açısından. Çizer açısından. Bir bir, iki... bir işe başlayıp bitirebiliyorsun. Ama bir iki tane de hani Uzun öyküyü o derginin içinde bulmak güzel olur. Olur evet. Yani o da büke olacak. Ya en azından i̇şte bir aynen. sonraki şeye merakı uyandırır. Hem bir sonraki o, sayıyı he. beklettirir. istettirir Ama büke olmayacak galiba. Bükücenin daha kısa kısayacak. Yani işte onu yani. böyle 5 sayı sonra bitiririm. Başka bir uzuna başkası başlar. Ben ne şeyi de, anlamadım de. ama neden mesela Dire'nin söylediği e, tamamen evet. hani komedi unsurlu bir hikaye, e, neden hani üçüncü sayıda, dördüncü sayıda beklenir? Hani evet. ciddiyim, ben atıyorum mesela hani Conan'dan örnek verdi diye. Adam hani Conan, bildiğin Conan, başlar bir, bir sayfa. Komit, onu Sonra... özellikle sormamını seviyorum. Yani bir memlekette e, satan ve aslında evet. diğer şeylerden de tepki çeken iş... mesela yani sinemacı olsam korkuyu sorardım anladım. Hani belki ben düzgün korku yapacağım arkadaşım. Nereden biliyorsun derdim yani. Başka bir şey deneyeceğim belki atıyorum derdim. Mesela işte bir memlekette de korku filminin suyu çıktı ya komediyle beraber. Komedinin de evet, orada da işte hazır olup olmaması tartışıldı ya. Devrim şey yani sonuçta hani ikinci, üçüncü sayı itibariyle bir şey olur. Daha işte taklit olmasın, onu şey yaptı vesaire falan denmesin diye. Kendi hikayesinin içinde o tabanı yaratabilecek bir şey olabilir ki. Gayet ciddi başlar. Bildiğin kaslı örmü çam korunu, konunu vesaire falan. Son panelde ee, yeter ya sıkıldım der. Fermuarı açar. içinden guru çıkar. Guru tarzı evet. bir şey. Son iki panellerde oh be ne rahatmış elim taşığımda bilmem ne. Eğleniyorum ediyorum. Hala lay lay. Espriler espriler. <gülüyor> ne kötü hikaye yazdın. Şu anda bayağı berbat bir hikaye yazdın. Abi çok hızlı bakma ama. <gülüyor> Ee, öyleyse yavaştan podcast'in sonuna evet, geliyoruz. Evet yavaştan kapatalım podcast'ı. Yavaştan değil hatta bayağı hızlı hızlı kapatalım diyorum ben ama şeyi hatırlatalım. Seyfettin Efendi ve Olağanüstü Maceralı'nın yeni kitabı 3. cildi. Uluslararası İstanbul kitap buharında. Büyülü dükkan ve Marmara çizgi standlarında olacak. Evet. Ondan sonra da yakınızdaki tüm kitapçılarda. Paralel evrende edilir. bir imza günü planlanıyor. Evet paralel evrende bir imza günü planlanıyor. Ve Devrim Kunter'dan yeni bir proje daha geliyor. Bu arada şeyimiz vardı onu unutmuyorum. Neyimiz? Hediye kitap. Hah evet. İngiliz Kemal'in de gerçek ismini e, hatırlatan... Dinleyicimiz. Evet dinleyicimizi bir adet Seyfetin Efendi'den... Evet. İmzalı vereceğiz bir de. Yani, bunu, bunu, Teste e, silah İmzalı verecekmişiz. Teste silahı. E, Efendi ve Olağanüstü Maceralarının 3. kitabı olan Teste silahının <gülüyor> <gülüyor> imzalı baskısını size hediye edeceğiz. Ama ilk söyleyene demiştim, ben onu bir değiştirsem mi acaba diye düşünmüyor değilim. Yani belki çekiliş yaparız, siz yine de gönderin <gülüyor> cevaplarınızı. <gülüyor> o zaman Geekstra.com Geekstra.com